والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نحتده لولا هدان الله وما توفيق معتصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلى على سيدنا محمد على آلنا صلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi salli ala şefii'i cunubina Muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi a'udubillahi'ş şemii'i ve'l alim min'eş şeytanir recim rabbi a'udubike min mevazati'eş şeyatini a'udubike rabbi yehtarun bismillahi'r rahim bima Kullun ahmana billahi ve melayketihi ve kutubihi ve rusulihi. İlâh akhir ilahi sadaqallahu alayhi ve allahummanfa'l-niyye. Alhamdulillah, bu Kur'an'la alayhi ve bariklana fihim. Alhamdulillah, Rabbil alemin, astaghfirullahal hayyil kayyum. Hassantukum bil hayyil kayyum, iladihilâ emmutu ebeda. Ve defaatu anneyi ve ankumussu, eb-lâ havla ve'lâ kuvvet. Rabbimiz ve Teala kendi yolunda ilim meclisine gelmek için attığımız adımları günahlarımıza kefaret eylesin, derecelerimize terfi vesilesi eylesin, bu sayede seyyatımızı mahveylesin ve dönerken buradan dağılmadan cümlemizi, boynları cehennemden azad olmuş mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Amin. Allahum salli ala seynem Muhammed ve alaihi ala ala. Artık yazsalar erkene geldiği için inşallah önümüzdeki derste saat 8'de sabitliyoruz yani Bursa sohbetini. Akşam 8'e sabit diyelim. Ta oynatmayalım oyna buna. yana ee, çünkü cemaat 8'e kadar ancak toplanıyor. Biz de yoldan geliyoruz. 8'de inşallah önümüzdeki ay 2 Kasım dediler. 2 Kasım'da inşallah Rabbim şimdiden niyet ettik ilim meclisine geleceğiz. Allah'ım yaşatırsa geleceğiz. Rabbim manileri zâle eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Bu niyet üzere bize bu yola adım atacak sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Ecelimiz geldi vefat edersek Rabbim ruhlarımıza, ruhaniyetlerimize bu meclislere gelebilmeyi nasip eylesin. Hür olan ruhlardan eylesin. Esir olan ruhlardan eylemesi. Cehennem hapishanesinden zindanında tutsak eylemesi. Allah ruhlarımızı dolaşan ruhlardan eylesin. Amin. Bak şimdi nice cemaatlarımızdan önceki vefat etmiş olanlar, kimilerinin ruhaniyetleri serbest. Onlar meclislere geliyorlar. Buralarda hazır oluyorlar. Çünkü sağ olsalardı buraya geleceklerdi. Mevla bakıyor, sağ olsalardı biliyor, buraya gelecekler. Onlara izin veriyor. Çünkü imanla ölmüşlerse salih amelle ölmüşlerse, bir de borçsuz ölmüşlerse, Allah'ım cümlemize kul haklarından halas eylesin, bütün borçlarımızı ödemiş vaziyette ölmeye muvaffak eylesin, borçlu ölmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü borçlu ölen rehin kalır. Hapiste izin yok. O zaman salmazlar. Efendim, merhum olur ee, ama e, işte Rabbim ölmeden bizlere ne zaman ödeyeceğimizi bildirsin. bize ilham etsin. Bizi hazırlıklı etsin. Ve borçsuz da duramıyoruz ama Rabbim borçlarımızı da kolaylıkla ödeyip de ölmeden evvel temizlenmeyi nasip eylesin. Hem kulaklarından hem kendi haklarından halas eylesin. Amin. Allahum salli ala Muhammed. Ve ali seyyidina Şimdi Bugün okuduğum kitap kitapta Hadır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a vasiyetlerinde. Musa Aleyhisselam işte Kehf Suresi'nde geçtiği üzere imtihan oldu. Üç meseleyle aklı ermedi yani. Koca Musa Aleyhisselam kitap sahibi ül -azm Peygamber Azmi Peygamber. Ledün ilmi ayrı bir şey. Ledün ilmine vakıf olmadığından, yani Hadır Aleyhisselam'a bildirilenler ona bildirilmediğinde... Biliyorsunuz, üç mesele uzun bir sohbette yapmışım onu, Avrupa sohbetlerindeydi herhalde. Sitede bilmiyorum adı konulmuş olarak var mıdır? Kef suresindeki ayetleri tefsir etmiştim. Yoksa onu bir daha yapmak lazım, eğer arşivde kaybolmuşsa ona bakalım da, Avrupa sohbetlerindeydi o. O sohbette bir beyan edilmiş, şimdi en sonunda artık ayrılmak icap etti. Çünkü Musa Aleyhisselam üçüne de day dayanamadı. Birinde geminin tahtasını koparttı. İkincide çocuğun kafasını koparttı. Ee, Musa Aleyhisselam nasıl dayanacak böyle işlere? Üçüncüde de geminin ondan sonra duvarı düzeltti, yamuk duvarı düzeltti. O da Antakya'da oldu, şimdiki Hatay'da. O ee, o da hepten sinirlendi. Çünkü onlar, o, onlara yemek vermemiştiler, misafir etmemiştiler. Misafir etmeyince niye duvarını düzeltiyorsun bu adamların falan. Neyse, ha zaman beyni ve beynik. Artık ayrılıyoruz diye. Bu seninle benim ayrılığım olsun. Ben sana üç keredir müsaade veriyorum. Sen üçünde de itiraz ediyorsun. Halbuki etmemeye söz vermiştin. Ya unutuyorum işte diyordu falan. Hadi biraz daha devam edelim. Yok. Ayrılık geldi çatı. Musa aleyhisselam dedi ki en sonda madem ayrılıyoruz ben seninle gezmeye doyamadım ama baş, üç kere de sinirlendi. Ama Hızır aleyhisselam dedi ki ben sana bunların tevilini cevap vereceğim. Tevilini beyan edeceğim. İşte üçünü de tek tek beyan etti. Ondan sonra Musa aleyhisselam dedi Allah Allah sende ne ilimler var. Ben bunları ne bileyim ya. Bunu sana Özel Mevla bildirmiş. Ledün ilmi öyle bir şey. Yani geminin tahtası kopmasa sağlam olsa ileride gemiyi e, eşkıyalar şey edecekler. Sağlam gemi diye kapılacaklar. O bir tahtayı kırdı gemiyi kurtardı. Musa Aleyhisselam dedi ben bunu bilemedim. Çocuk doğsaydı büyüseydi kafir olacaktı. Ana babasını da kafir edecekti. Onun için çocuğu öncen öldürttü Mevla ana babasını kurtardı çocuğu da kurtardı. Bu hepten yani hiç bana bildirilmedi. Ben bildirilme ne bileyim bu çocuğun büyüyünce ne olacağını. Duvar meselesi de ona göre yetim çocuklarında duvar yıkılsaydı efendim millet yağmalayacaktı altında gömü vardı, hazine vardı. Kısacası bu ama detayı var. Musa semdi. De dedi ki sen ne güzel ilimlere sahipsin. Sadetan celle sallahu aleyhi ve rahime Allah'ı Musa. Dev sabra. Yani Musa kardeşim Allah rahmet etsin keşke sabretseydi de daha ne ilimleri ilimler öğrenecektik. Fakat sabredemedi. Ayrılırken dedi ki bana dedi, biraz nasihatlar et. Musa aleyhisselam ondan nasihat istedi. Hatare aleyhisselam da ona bir uzun bir nasihat yaptı. O nasihatlerde Yani bir gün o nasihatleri okuyayım diye niyet ettim. Hatta bugün burada cemaata sizi okuyayım dedim de. Sonra başka bir kitap getirdim. O nasihatlerde şunu buyuruyor. Ya Musa el müstemi'u el, müstemi el mütekellimu ekallü min el müstemi'i şunu bil ki Sohbet ediyorsun, beni İsrail'e ümmetine vaaz ediyorsun, hutbe okuyorsun, konuşma yapıyorsun. Her zaman için konuşan, dinleyenden daha az yorulur. Konuşan, dinleyenden daha az yorulur. Yani dinleyenler konuşandan daha çabuk yorulur. Hızır Aleyhisselam ne ilim ya! Şimdi ben burada bazen bakıyorum 3 saat olmuş... Bana yarın saat gibi gelmiyor. Amma da geçmiş, amma gevezeliğim tutmuş diyorum. Ben hiç yorulmuyorum. Dinleyenlere bakıyorum, kıpış kıpış kıpış kıpış kıpış. Ben burada şeker hastasıyım. Şekerim şu anda 350. Şu anda 350 makine bağlı bana. Bakalım yalan olmasın. Tam net cevabı söyleyeyim. Bu seçim sonucuna benzemez. Değil mi şimdi? 318. Ekran. Zoomlayan yok tabii de. 318. Şu anda çekelim. Ben burada 2 saat, 3 saat sohbet etsem bir kere su içmiyorum. Siz maşallah sular seller, birbirine ikramlar falan az daha sofra sereceksiniz. Antep sofrası ya. Ya mübarek dikip Su ni ikram ediyorsunuz de Boğazınıza bir şey mi takıldı? Boğulma tehlikesiniz mi geçiriyorsunuz? Ben su içmiyorum. Edep, edep, edep. Ayet okunan yerde edep, hadis okunan yerde edep, ilim meclisinde edep, illa edep, illa edep. Değil mi? O zaman bereketimiz çok olur. Şimdi ne demek istiyorum? Yani ne demek istedim şimdi? Hızır Aleyhisselam bugün bana bize nasihat etti, Musa Aleyhisselam etmiş ona nasihatı. Ben daha yeni gördüm. Önceden görseydim bu kadar fazla konuşur muydum? Yine ben laf tutacağımı çok tahmin etmiyorum ama siz benden daha önce yorulacağınız kesin. Ne diyor? Konuşan, dinleyenden daha az yorulur. Ne su bir söz ya. Yani dinleyen daha çabuk bezer. Usanır. Onun için sizi gözetmek lazım. Çok da uzatmamak lazım ama ayda bir de geliyoruz ama Baypurtlu'nun işine döndürmeyelim tabii ki yani. Değil mi şimdi? Adam yani gelmiş demiş... Misafirlik kaç gün demiş demiş üç gün ben demiş yarın gideceğim demiş iyi açık olsun?'' demiş ev sahibi de e demiş ben demiş yarında kalsam demiş bana yemek verecek miydi e verecektim herhalde aç bırakacak halimiz yok misafirliğine üç gün sünnet üç günden sonra hadisine diyebilirsin yani de üçe kadar misafir edeceksin adamı e onları da şimdi getir demiş yani. Adam demiş ki şimdi getireceğim ve sen yarın da kal demiş yani. Çünkü vaktinde getirelim daha tasarruf olur demiş. Diyor ki üçüncü günde kalsam sabah akşam iki öğün yemek verecek miydin? E verecektim onları da şimdi getir demiş. Ya şimdi siz de diyorsunuz ki ayda bir geliyorsun diye dört haftalık da konuşacak değilsin herhalde diyorsunuz yani şimdi. Şey, işi şey çevirmeyelim. Onun için tabii ayda bir geliyoruz diye dört haftalık toptan bizim ortalamamız iki buçuk saat. E, i̇ki buçuk saatten on saate de. Biz size aylık şeyi toplayıp 10 saat konuşacak halimiz yok. Onun için, dersimizin konusu ne? Ve bundan sonraki derslerimizde de ben bu kitabı ders takip edeceğim. Bursa'ya ders açtım. Fabrika açsaydım daha mı iyi olurdu? Biraz işçi alırdım size. Ekmek parası kapısı. Fabrika mı açsam daha iyiydi? aşevi mi açsam daha iyiydi? He? Yoksa size bir ders açtım, kitap açtım. Hangisi daha iyi? He? Ben size imandan bahsedeceğim. İmanın ikinci maddesi Âmentü billahi <gülüyor> ve melaiketihi Allah'a imandan sonra ne geliyor Âmentü'de? <gülüyor> Meleklere iman geliyor. Bu kitap tabi güzel basmışlar bunu. Sonradan evvelce bu kitap daha küçük idi. Bunu şimdi tafsilat basmışlar. El Bu kitap meleklerle ilgili bütün hadisleri toplamış. Meleklerin haberleri hakkında. Yani meleklerin haberleri ne demek? Melekler kimdirler, nedirler? Ne iş yaparlar? Uyurlar mı, yerler mi, içerler mi, ölürler mi? Efendim, isimleri nedir? Vazifeleri nedir? Onlar hakkında neleri düşünebiliriz, neleri düş düşünemeyiz? Bu kitap onun hakkında. Kim yazmış? İmam Celalüttin'in Suyulti Hazretleri. Biliyorsun şu Suyulti'yi artık tarife hacet yok. Muhaddislerin en büyüklerinden. Bütün kaynakları toplamış. O şimdi kendi kafasından bir şey konuşamaz. Ben de kendi kafamdan bir şey konuşamam. Biz nakilciyiz. Din işi nakil işidir. Ayet hadisi Kimse kendi kafasına dinde yorum yapamaz. Şimdi bu kitaptan ders başlıyoruz inşallah ve bakalım ne kadar sürecek. Artık ayda bir olduğu için birkaç sene sürer, değil mi? 12 derste bitmez. Ama belki bir sene senede biter inşallah. Bu arada biz bütün hadis şerifleri okuyacağız ama aynı manada birkaç hadis şerif olursa cem yapıyorum yani çünkü neden bazı 10 hadisi 3 hadiste toplanabiliyor, mükerrerat oluyor. Ona göre size inşallah cevap vereceğiz, ee, ilim vermeye çalışacağız. çalışacağız Allah Teala. Burada da şimdi melekler var mı? Bizi duyuyorlar mı? Zaten hepimizin sağda solda otomatik yazıcılar var mı? Bir de zikir meclisine özel gelenler var mı bu kari diye? Burada melek dolu. Burada insandan fazla ne var? Melek var. Ne insan insanı? Her adamın kendinde zaten sağda soldan iki tane. Kaç kişi varsa iki ile çarp. Onun üstüne o, her kişinin koruyucuları var, gözeticileri var. 160 tane koruyucu var. Leon muhakkıbatın Kur'an hepsini beyan ediyor. Muhakkıbat var. Bu kiramen kâdemin sağda solda yazıcılar, muhakkıbat var, koruyucular var. Hepimizin. Yoksa bizi. Cinler, şeytanlar kapacaklar, havada kapacaklar, eve kadar gidene kadar 40 kere götürürler seni yani. Melekler koruma. Ancak Allah bir bela vereceği zaman meleklere diyor dokunmayın. Yani kaderin sırrı geldi. Buna bir şey yapacaklar yani. Orada dokundur mu? Yoksa hiçbir kimse bir şey yapamaz mele meleğe karşı. Fakat orada kaderin sırrı var. Tabii biz 13 dualar okuyoruz, zikirler yapıyoruz. Niye bu dualar tavsiye ediliyor? Çünkü o dualarla ayetlerle müvekkel görevli melekler var. Mesela şimdi Levenzel ne? Akşam olur olmaz ben yolda okudum gelirken arabada. Niye? 70 bin melek görevli Levenzel ne okuyana? Ama şimdi imam okudu sen dinledin öyle bir şey yok. Onda sevap var. Onda sevap alırsın. Ama 70 bin melek görevlenmek için senin okuman lazım. Bak 70 bin melek Levenzellâ okuyana, peki yedi milyar insan var. Tabi bunların Müslüman olanı iki milyara yakın. İki milyar adamın, her biri Levenzellâ okusa, yetmiş binden iki milyarı çarp. Allah Teala bu kadar melek yaratıp görevlendirmekten aciz midir haşa? Hesabı anla. Yani yetmiş bin melek okuyana e, kaç kişi okuyor? Bursa'da kaç kişi Levenzellâ okumuştur acaba bu akşam? Az, azaldı artık. Osmanlı zamanı değil ki herkes namaz kılsın, herkes namazın peşine Leven Zennâ okusun. Şu anda çok az kişiler okur. Ama bütün Bursa Leven okusaydı, adam başına yetmiş bin melek, hepsine Allah verebilir miydi, verecek miydi? Verecekti, Allah zengin, hazineleri içiyorsa. Onun için, bu melâki hakkında gece gündüz bizden ayrılmıyorlar. Devamlı yanımızdalar. Bizim haberimiz yok. Biz farkında değiliz. Bir tek tuvalete girerken bırakıyorlar, kapıda bekliyorlar. Bir tek tuvalet, Biz tuvalete girdiğimizde bekliyorlar. Bir de eşimizle cima anında bekliyorlar. Bu ikisinin dışında لَا اُفَارِكُونَكُمْ Sizden asla ayrılmıyorlar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Say hadis-i şerifte. Şimdi bu kadar anamız bizle bu kadar beraber mi? Karımız bizle bu kadar beraber mi? Çocuğumuz bizle bu kadar beraber mi? E onlardan bize Allah'tan sonra, Celle Celle Mevla her şeyi her an görüyor. Allah'tan sonra bizim en yakınımız kim? Melekler. Onun için Allah'tan sonra kime iman edeceğiz? tu billahi <gülüyor> ve melâketi. Melekler. Âmenel Resûl bima uzileyleymin rabbi <gülüyor> vel mü'minûn. O Rasûlü zişan, Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti müminler de iman etti, küllün hepsi de âmene billâhi, başta Allah'a iman etti. Tabi Allah hakkında, itikat derslerinde konu yapıyoruz. Şimdi itikat dersi geçen yaptık, mescitten, o zaman depremden sonra bir hafta yapamadık. Geçen hafta yine Mevla'nın cennete görüleceğine dair yaptık. Ancak itikat dersleri devam edecek inşallah. Zaten bizim TV'de YouTube gibi, Facebook gibi değil, oraya hem reklam girmiyor hem de dersler sıralı çıkıyor. Öbüründe rastgele yut, açıyorsun bir şey falan. Oradaki sıraya bakarsanız itikat dersleri sırasını takip edersiniz. Vaktinde canlı yayında yetiştiniz, yetişemediniz. Orada dersler sıralı, itikat dersleri. 5-6 ders oldu şimdi, onda Allah Teala'dan bahsediliyor şu anda. Şimdi sıfatlarına bahsediyoruz. İmam Gazali'nin kavadül senden ders takip ediyorum. Oradan devam ediyoruz. O dersi takip edin. İnşaAllah. E burada da meleklere başladık. İnşallah Rabbimiz Tebarek ve Teala kullun amene billahı Hepsi Allah'a iman ettiler ve melâketi meleklere de iman ettiler ve kütübü kitaplarına da iman ettiler ve Resulü Resulî de iman ettiler. Bu ad-i kerimede iman şartlarından kaç zikrediliyor amene Resulü'de? Dördü zikrediliyor. Anladın mı? Vel ahiri Diğer ayet kerimeler cikti diyor. <gülüyor> Kim Allah inkar eder ahiret günü inkar eder? Fakat var. Yani Ömer <gülüyor> ve Orada ahiret günü de var. O ayette beş oluyor İman şartları. Kader diğer ayet kerimeler de var. İnna kullu Şeyx kader. oradan altı oluyor. Ama bir ayette Beşinin zikredildiği de var. Dolayısıyla her yerde Amentü'de ikinci meleklere iman geliyor. Onun için onlara iman etmek farzdır. Ancak bazı malumat bilmek şarttır. Şimdi melekler hakkındaki malumatta İmam Beyhek'i şu abul iman ismi ve de seni deniyor buyurur. Meleklere iman ettim demekle iman olmaz. İman demek inanmak demek. Neye inandın? Neye inandın? Şimdi, mesela bir, birinci madde nedir? vücu diye Melekler var mıdır, yok mudur? Vardır. Varlıklarını tasdik edeceksin. Varlıklarını kabul edeceksin. Şimdi bir adam çıksa, diyecek ki ne meleği bilmem nesi sağımızda, solumuzda, bu kadar senedir ben bir kere ne gördüm, ne işittim, ne sesini duydum, ne yardımını gördüm, ne bir şeyden haberim var, bu kadar yanımda gezip de çit çıkmaz mı ya? Dese ne olur? Ne olur? Stalin gibi kafir olur, ne olacak? Onun melekler var mı? Var, bir defa bunu tasdik edecek. Gözümle görmediğime inanmam diyenler Müslüman olmaz zaten. Çünkü allah Teala Teala'yı da görmüyor, neye iman etmiş o zaman? Bir defa, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bize gayba iman teklif edilmiş. İmanımız gaybidir. gaybi ne demek? Görmeden inandık. Allah'ı da görmedik, melekleri de görmedik. Ama Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'yı da gördü, melekleri de gördü. O başka, sahabe-i kiram, allah Teala'yı görmedi ama melekleri gördüler. Cebrail Aleyhisselam'ı gördüler. Ha, asli sureti üzere görmediler tabi, 600 yüz kanadıyla görmediler. Ama insan kılığına girmişti, gelmişti. Sorular sormuştu, ama sonra Resulullah Efendimiz işte bu Cibril'di. Hâzâ Cibrilû câ yuallimükûm dînekûm, size dininizi öğretmeye gelmiş, bana sorular sordu, size işittirdi. Meşhur hadis, iman, İslam, ihsan hadisi o hadisteki melekler aynı böyle sahabe sohbetteyken Hazreti Cibril geldi. Ama yahu dediler birbirimize baktık içimizden bir kişi tanıyan yok. Kimdir bu zat acaba? Elbiselerinde toz yok. E yakından olsa hepimiz tanımamız lazım veya çoğumuz tanımamız lazım veya bir kısmımız tanımamız lazım. E uzaktan gelen Medine'ye o zaman uzaktan gelen şimdi bile uçakla bile gitse bir bozulur yani üstü başı yani. Uzaktan gelen neyle gelecek? Deveyle veya yaya gelecek. Nasıl toz olmaz? Bembeyaz. Elbisesi her şey. Biz de dediler şaşırdık. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yanaştı, yanaştı, yanaştı. Biz de böyle cesaret edemiyoruz. Bu ne kimdir bu kadar samimiyet ya? Ondan sonra dizini de dizine dayadı. Allah Allah. Bir de soruyor mel iman, iman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor işte iman Allah'a, meleklere, kitaplara, rasullere ahiret inanmandır diyor. Sadak de diyor. Şimdi sahabe kiram dinliyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. O gelen zat diyor ki doğru söyledin. Ana! Hepten şaşırttılar. Ya dediler bu öğrenmeye de gelmemiş ya. Bu hepten tasdiklemeye gelmiş. İslam nedir? Şahidi namaz, oruç, hat çeker. İhsan nedir? İşte Allah görüyorsun gibi ibadet etmen. Tamam. Dedi, bir ne an eşratı saati? Bana biraz kıyamet alametlerinden anlatır mısın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. oraya kadar sadekte sadekte doğru söyledin, doğru bildin. Hazreti Ömer dedi, bu işte bir şey var ama başkası olsa dalacak yani. Sen kimsin ya? diyecek. Kimi tasdık ediyorsun sen? Öğrende gitsene. Ama şimdi orada bir heybet var, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir ciddiyet var. Bir de dizini dizine dayamış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturuyor. Ha Hazreti Ömer anlamaz mı adam onu? Münafık uzmanı zaten. E, Anlama Dedi, burada bir iş var, burada duralım. Ama ne zaman ki iş geldi, dayandı, bana kıyamet alametlerinden biraz bildirir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Mel mes'ulane ابي عالم امينه Sorulan ben, soran senden daha iyi bilmiyorum. Bu sefer sahabe'den. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet alametlerinden sen benden iyi biliyorsun diyor. Bu şimdi sen benden iyi biliyorsun deyince böyle hadi doğru söylediğini de geçti. Sen benden iyi biliyorsun diyor bak. Ama dedi madem sordun hatırın için sana birkaçından beyan edeyim işte. Meşhur hadis-i şerif Dağdaki çobanlar şehirde gelecek yüksek binalar yapacak, ee, işte efendim setelidül emetü rabbeteha cariye efendisini doğuracak, yani çocuklar ana babasına efendilik yapacak, ana babalar köle gibi çoluk çocuklarının azarına muhatap olacak vesaire. Tabii e, cariye meselesinde de var, şu anda da o geçerli. İşte, hakikaten doğurduğumuz çocuklar ağımız paşamız oldu şu anda, biz onlardan emir alıyoruz hepimiz. Evde kimin lafı kötü? Çocuk ne derse oluyor yani. He i̇şte falan böyle haberler var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra buyurdu ki tamam bana müsaade. Kalktı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki rudduhu. Mescitten çıktı hemen. Sahabe-i kiram tabii efendim sallallahu aleyhi ve sellem bırakmıyorlar o şimdi. Kimdi, neydi? Abi ben mi dışarı gideyim? Şu arkadaşla tabii arkadaş zannediyorsun da Cevrallahu aleyhi Şu arkadaşın bir ifadesini alayım. Nereye ifade alıyorsun? Ya kimsin abi nereden geldin ya? Falan diyecek diye Sahabe öyle bir hareket yapmaz. Onun için kimse çıkmıyor. Herkes Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyor ama o zat müsaade aldı çıktı. Çıkar çıkmaz, daha şu anda şuradan adam şu kapıya gitmesini düşün. Şu kadar, büyük, yarım dakika sürecek. Rüddu, bir geri çağırın, geri çağırın dedi. Niye onlara? Anlatmak için. Hemen çıktılar. Dediler ya Rasulullah yok. Kimseyi görmüyoruz, Heh, anladınız mı? Sizin bildiklerinizden değilmiş. Haza Cibril cea yuallimukum dinikum Bu Cibril Aleyhisselam'dı, dünya gözüyle siz de onu gördünüz, size dininizi öğretmeye geldi. Bu hadis-i şerif, buhari Müslüm, en sahih hadistir bu. Cibril hadisi diye geçer. Cibril hadisi dedikleri zaman, Size soru sorarlar, bir yarışmaya girersiniz. Ne yarışmaya girersiniz? Rusya'nın başkentini sorarlar, ne soracaklar? Neyse, bir yarışmaya girersiniz, size derler Cibril hadisi hangisidir? Belki bir puan kazanırsınız yani. İşte o Cibril idi, size dininizi talim için geldi. Bu hadis-i şerif Cibril hadisidir. Dolayısıyla melekler var mı var ama sahabe-i kiram melekleri gördüler mi? Gördü. Nereden anlaşıldı? Çünkü geri çevirin dedi. Onlara niye onu gösterdi? Gittiler, baktılar kimse yok. İnsan olsaydı kaybolabilir miydi bir dakikada? Kaybolamazdı. Melek olduğu için arştan buraya saniyede gelir, buradan arşa saniyede çıkar. Onun için gidin geri çevirin demesinin sebebi anlayın ki bu insan değildi. Sonra buyurunca ki bu Cibril idi. Heh, siz de anladınız bak kapıda yok Onu ispat için söyledi Demek ki meleklerin varlığını tasdik ediyor Amenna billah ve melâketi Değil mi? Meleklere iman İki Şimdi melekleri yerlerine Makamlarına yerleştireceğiz Makamlarından üstün bir şey onlara vermeyeceğiz Ama makamlarından da onları aşağı düşürmeyeceğiz Şimdi makamlarının tespitinde Ne buyuruyor? Ey ne Bir defa Allah'ın kullarıdır. Hiçbir melek Allah'ın kulluğundan kafasını çıkaramaz. Çıkaramaz derken zaten onlar insanlar, şeytanlar gibi kaymaya müsait olmadığından çıkartmaz zaten. Şeref bililer. Melekler haşa hiçbir şey yaratamazlar. Yaratan ancak Allahu Teala'dır. Onun için melekler de Allahu Teala'nın kullarıdır. Mabud İbadete layık olan bir tek Allah Celle Celali vardır. Melek de kuldur, ibaddır. İnsan da ibaddır, peygamberler de ibaddır. Zaten ibad, abduhu ve rasulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vasfı nedir? Eşe dönem Muhammed'den abduhu, başta kuludur. Ve rasulü, resullük sıfatı ikinci gelir. Meleklerin de ilk sıfatı nedir? İbadün, kullardır. Atikerim Medine bu Es-te'zi Bel ibadüm mukramun kullardır ama ikrama mazhar olmuşlardır. İkrama mazhar. Ne demek ikrama mazhar? Taşeye kadar, birinci Sura üfürülene kadar ölüm yok. Yemek ihtiyaçları yok. İçme ihtiyaçları yok. Erkeklik olup da dişiye ihtiyaçları yok. Dişi olup da erkeğe ihtiyaçları yok. Uykuya ihtiyaçları yok. Yorgunlukları yok. Göktaş'ın dediğine döndü. Bu melekler ne rahat arkadaş dedi ya. Ben de anlamadım meseleyi yani. İsmaila iftar ediyoruz tabii Çeksen 30 35 sene evvel. Göktaş rahmetli öyledim. Bu melekler de ne rahat diyor dedim. Niye böyle diyorsun ya? "Ya dedi kardeşim şimdi yiyoruz, peşinden abdest var. Teraviye kadar dedi nasıl tutacağız bu abdesti? Teraviyede hiç dayanamayız." Ondan sonra abdest boz, bir daha tazele, bir daha boz, bir daha tazele. Karnımız ağrıyacak, ishal, kabız. Aman ya, melekler ne rahat edin. Yemek yok, içmek yok, uyumak yok. E uykuda gelmiyor, devamlı zikir. Şu kurban olduğum Allah'tan, kuluz, bir şey diyemiyorum. Bir dua kabul olma hakkı verseler tabii ki illa imanlı ölmek ayrı bir şey, onu konuşmuyoruz da. Bir dua hakkı verseler, ''Ya Rabbi hiç uyumayıp devamlı kitap okumak ve kitap yazmak kuvveti bana verir misin?'' derim. Yemin ediyorum böyle sizin gibi bir milyon dolara, iki milyon dolara ucuza gitmem. Siz daha da ucuza gidiyorsunuz. yani elli bin dolar bana yeter diyorsunuz yani. Böyle bir şey yok ya, bu ne ya? Benim ömrümden ne kadar kalmış yani? Yarın üçte biri uykuya gidiyor. Sizin belki yarısı gidiyor da bilmiyorum. Benim yani üçte biri zor gidiyor da... <gülüyor> Yani bazısının yarısı ömrünün uykuya gidiyor. Yarısı gidiyor. 12 saat uyuyan var. Ne biçim insan bu mı içmişler ya? 12 saat uyuyor adam. Ne abdest, ne namaz ya dümdüz ya. 12 saatte kaç namaz kaçırırsın yani. Biz mecbur namazı kaçırmadığımızdan arada uykular bölünüyor. Ama yani hakikaten uyumamak kadar ama uykun gelmiyor hastasın. Bizim Rize'de Talvat'ta bir adam vardı yirmi yedi senedir uyumamıştı evet yirmi yedi senedir uyumamıştı ben de dedim ki o zaman talebeydim on dört yaşımda Rasul Hoca'yla gidiyoruz adam öyle deyince hocam diyor bana bir dua et dedi yirmi yedi senedir hiç uyumuyorum deyince ben dedim ah ben de öyle olsam maşallah dedim ne maşallah ya dedi öleceğiz dedi burada uykusuzluktan sinir hastası oldum dedi ne maşallah diyorsun dedi yani nazar değsin de uyusun istiyor ama ben de ya keşke o zaman da biraz çok şişmadım, çok da çocuğuz, çocuklar uyku biraz fazlalaşıyor. Yaşlandıkça uyku azalıyor tabii. E efendim, ah dedim şu adam gibi olsam bak hala unutmadım 35 senedir. O adamın ya diyorum nasıl uyuyamıyor? Ama işte Rabbim afiyetle hastalık vermeden uykumuzu az uykuyla yetinebilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed. Dua derken mutlaka afiyet kaydını koyun. Mültezem'e, ben mültezemde de bu duayı yapıyorum. Yüzde yüz kabul noktada yaptım ben bunu da. Ama afiyetle. Çünkü neden? Mültezem'e gidersin, bir dua dersin, tam kabul saati. Zaten mültezem hep kabul mekanı. Orada soruyor Oraya gittikten sonra saat mefhumu yok. De, ya Rabbi bana, uykumu al benim ya Rabbi. Ulan uykumu al benim diye dua edilmez. Melek mi yapacak seni? Uykumu al beni denmez. Afiyetle, Az uykuyla yetinmek nasipetlenir. Öbür türlü seni uykunu alır ama aklını da başından alır. Ondan sonra sen deli gibi gezersin. Tımarane de kabul etmez yani. Öyle insanlar var sinir hastası. uyanmıyor adam. Uyanmıyor hiç. O hastalıktır. Allah bize afiyetle belasız bir şekilde az uykuyla yetinip kalan vakitlerimizi ilim amel ihlas ile geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin denecek. Allah'ım salli alea salli muhammed. Ve alâ anuslamu Şimdi melekler nedir buyuruyor? badün kullardır. Mukramun. İkrama mazhar kullardır. İşte bunlar tabii ki Allah'ın ikramı değil midir? Mesela en büyük ikram. Bizim hepimizin imansız ölme tehlikemiz var mı? Cehenneme girme tehlikemiz var mı? Peygamber olmadığımıza göre. Evliyanın en büyüğü de olsan kayma ihtimali var Masum peygamberlerden gayrı yok. E peki allah Teala kızdırma imkanımız var mı? Var. Kızdırıyoruz da zaten arasına. E o zaman Meleklerde bu tehlike var mı? Yok. E i̇şte ne oldu melekler? İkrama mazhar kulu oldu çünkü böyle bir ikram kime nasip olmuş? Sonundan emin ya. Garantisi var. Biz sonumuzdan emin miyiz? Garantimiz yok. Bizim işimiz yaş. O da büyük bir şey. Ama Cebrail Aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar beş bin küsur sene bu kadar peygamberler gelmiş geçmişler. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberleri Allah ile arasında sefir olmuş, elçi olmuş, meleklerin peygamberi olması ilaveten fakat devamlı korku içinde kalmış. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e أَسَّعِذُ لَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلّٰى رَحْمَةً Bu ad kerime nazil olunca alemlere rahmet olarak seni gönderdik Habibim. Cibril aleyhisselam bu adı getirdiği zaman Ey Cibril! Bütün alemlere sen de dahilsin, alemlerden birisin. Ben sana nasıl rahmet oldum, bunu pek anlayamadım dedi. Çünkü sen bana rahmetsin, vahiy getiriyorsun. Ben sana rahmet nasıl oldum acaba, alemlerden birisin. Cebrail a hacam o zamandaki esas bana rahmet oldun. Ben sana Kur'an indirene kadar Kur'an-ı Kerim'de Saidübillah ve innehu le tenzilu rabbil alamin. Nezle bihir ruhul amin. Ala kalbika letakuna minel Bilinan Arabi Mübîn. Sadakallahul Azim. Şüphesiz o Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu sana kim indirdi? Ruhul Emin indirdi. Ruh kime diyor? Cebrail Aleyhisselam'a diyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'ın bir ismi de ruhtur. Ölmüş kalpleri dirilten, vahiyleri o getirdiği için, ruh bedeni dirittiği için hayat verdiği için ruh oluyor. Cibril de vahyi ruhların, kalplerin ruhu olan dirilmelerine vesile olan vahyi getirdiği için onun adı ruhtur. Bir de Cebrail aleyhisselamın öyle bir özelliği vardır. Ayağının değdiği yeri bırak. Atının ayağının değdiği yer bile. Ondan bir eserin bulunduğu yer canlanır. Hemen yeşerir, canlanır, hayat bulur. Kayanın üstüne mübarek bir parçası değse, bindiği atın ayağı değse kaya canlanır yani. Ruh. iksir Emin ne demek? Güvenilir. İşte dedi ben, bize 20 bin sene vaaz eden Azazil ismindeki hocamız sonradan ayağı kaydı, sapıttı gitti, iblis oldu. 20 bin sene meleklere vaaz etmiş, Gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış. Meleklerden beter ibadet etmiş. Ama kıskançlık yüzünden Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince tabi o meleklerden değil fe Rabbi O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, huruc etti, fasık oldu, kafir oldu. O da meleklerden olmadığından masumluk garantisi yok. 20 bin sene sonra sapıttı. 20 bin sene meleklere vaz eden iblis önümüzde örnek olarak duruyor. Şimdi diyor, yirmi bin sene bize vaaz eden hocamız iblis olunca, ebedi cehennemlik olunca, bir de iblisin cehennemlikliği de kesin ha. Bizim yine elhamdülillah kesin değil inşallah, cennetlik olmayı umuyoruz. İblisin cehennemlik olduğu da garanti. E şimdi hiç ümitsiz vaka olmuş yani. Ben ödüm koptu, ödüm koptu, öyle korktum öyle korkuyorum, öyle ağlıyorum, öyle tutuyorum. Hazreti Cibril diyor ki, o günden bugüne kaç sene geçti. Ta Adem Aleyhisselam indirilmesinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göndermesine beş bin seneden fazla. Beş bin seneden fazla. Ben diyor korkudan iflam kesildi. Ne zaman ki sana ayetleri indirmekle görevlendirildim. Bu ad kerimeler şuara suresinden olacak. Bu ad-i kerimeleri sana indirirken bir baktım ki ayetleri kendimde okuyorum, bakıyorum ki hangi ayetler bana bildirildi. Hangi ayetleri gö götürmekle, vahyetmekle Müvekkil kolundu bir baktım ayetlere Allahu Teala bana el emin demiş el emin ne demek güvenilir demek demek benim sonum iblis gibi olmayacak ben imanımı kaybetmeyeceğim Allah'ın itaatından boyun çekmeyeceğim ip ayrılmayacağım Allah'ın bana emin buyurduğu için ben ancak nefes aldım diyor sen alemler içinde en çok bana rahmetsin ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Anladın? Mı? Onun için Hazreti Cibril ve şair melake-i kiram hepsi mükrem. Mükrem ne demek? Sonları garantili. Efendim, beşeriyet muktezası istenmedik hallerden münezzehler. E, yemeyen, içmeyen gaz çıkarır mı? Küçük abdest olur mu? Büyük aptaş olur mu? Pis koku olur mu? Efendim, erzeli ümret düşer mi? Bunama olur mu? Alzheimer olur mu? Çoluk çocuğu da ona dedemize bakar yaparlar mı? Neyse. Yani insanda çok felaketler var. Bekliyoruz hepimiz. Allah'ım ölene kadar elimizden, ayağımızdan, aklımızdan, zekamızdan mahrum eylemesin. Elden ayaktan düşürmeden ölene kadar cemaate devam edecek kuvvet nasip eylesin. Amin <gülme> Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Ve alâh ve sellem Onlar mükrem kullar Ondan sonra ne buyuruyor? Ama kullar Kullar deyince Burayı dikkat, dikkatle değerlendirmek lazımdır La esbikûnev <gülme> bil kavl Allah'ı sözde geçmezler Emirlerini geçmezler Yasaklarını aşmazlar Sınırlarını taşmazlar Ve ön emri ya'melûn onlar Allah ne emrederse onun emriyle hareket ederler. Hiç emirsiz hareket etmezler. Biz nasıl? Keyfimiz ne isterse, canımız ne isterse onu yapıyoruz ya. Ama onlar sırf Mevla'nın emriyle hareket ederler. يَعْلِمَّا بَيْنِ ne مَّا خَلْفُونَ <gülüyor> Allah-u Teala onların da geçmişlerini bilir, geleceklerini bilir, önlerini, ardını, hepsini bilir. وَلَا اَشْبَعُونَ اِلَّا الْمَنِ اِرْتَضَٓا <gülüyor> Allah'ın razı olmadığı hiç kimseye şefaat edemezler. Mesela Cebrail Aleyhisselam, bir adamı kurtarmak istese cehennemden kurtaramaz. Mahşerde kurtarmak istese kurtaramaz. Şefaat hakkı var mı? Var. Ama Allah izin verirse. izin verdiği kadar izin verdiği kişiye. Onun için Mevla'nın razı olmadıklarına şefaat edemezler. Yani ne demek? Özel yetkileri yok. وَوْمِنْ حَشْيَد۪ي مُشْفِقُونَ Allah'ın haşyetinden korkusundan tiril tiril titriyorlar. Tiril tiril. Şimdi bu hadis şerifler bu kitabın derslerindeki rivayetleri dinlediğiniz zaman lan biz ne Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz adammışık diyeceğiz. Çünkü bir İsrafil aleyhisselam, bir Mikail aleyhisselam Allah'tan korkusu hakkındaki hadisleri dinlediğimiz zaman ya bunlar melek garantili. Şu vaziyete bak. Çünkü Mevla'yı bizden iyi tanıyorlar. Kim ne kadar tanırsa fazla tanırsa o kadar fazla korkar makamında. E biz şimdi işte ne bileyim. Bir iman ettik ama imanımız hiç bizi günahlardan kurtaramıyorsa nasıl olacak? ya Demek ki Mevla'ya karşı bir var ama işte bizim idare eder düşünüyoruz. ya Affeder merhametine mi güveniyor? Neye aldanıyoruz? O da bir başka dava yani. İlla ki Müslümanız tabii ki. Bir acaba yapmıyoruz illa ki haşa. Acaba insanı kafir eder. Acabamız yok. Bu Allah var Celle Celaluhu, Bu melekler var Celle Celaluhu. Yaz kaderimizi, şeyimizi tespit ediyorlar, günahımızı, sevabımızı kaydediyorlar Bunlar var yani, allah Teala unutmaz yerler Celle'ye. E bunlar hep önümüze çıkaracak. E bunu bilen insanın, insana yakışan hareketler bizde yok. Mesela kamerayla izlenen bir adam, bir müessesede yanlış yapar mı? Bir müessesede işçi olan, işten atılmaktan korkan, bırak cehenneme atılmayı, işten atılmaktan korkan, o müessesenin kurallarına muhalif iş yapar mı? Yapar. Ama kamera gözlüyorsa eşini burada devamlı melekler yazıyorlar. Ediyor. Bu da ayet hadis var. E bizde de her yol var. Nasıl oluyor? Müslüman mıyız? Müslümanız acaba? abi. Allah'ım imanımızın nurunu ziyade eylese. Bizi bütün günahlardan engelleyecek ikan derecesinde yakın iman nasip eylesin Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi bu ahetler melekler hakkında bize bayağı bir malumat verdi okuduğumuz ahetler. Yani yine öbür ahette kerime diyor. Allah ne emrederse asla karşı gelmezler. İnsanlarda, cinlerde bu garanti var mı? Bakıyorsun en müslümanım diyen adam haciz hocası, Allah bir şey buyuruyor diyorsun, bu zamanda da olmaz ki diye Sapıtmış ya. Hadi bu zamanda da olmaz ki deyince Allah azza kafir oluyor insan. Ama Allah'ın emrine inanıyorum ama ben burada nefsime uydum eshtafirullah derse hiç olmasa imanını kurtarır. Bir de bu zamanda bu olur mu ya derse kafir olur. Ama meleklerde isyan olur mu? Asla. Düşünülemez. <gülüyor> ne emr olunuyorsa onu yaparlar. Emir ne? Şunu öldür. Hazrala asalim dedi şunun canını al. Cebrail Aleyhisselam'a dedi şuraya zelzele yap. Salla şu İstanbul'u. Yedi şiddetinde yedi. Sekiz sekiz. Beş beş. Beş nokta üç beş nokta üç. Oradan bir ileri yapar mı? Ya Rabbi çok sinirlendim. Ama ben sana beş nokta dedim. Sen niye beş nokta beş yaptın? Ya Rabbi burada ne kadar zina diyorlar, içi içiyorlar ya. Bir de PKK'yı destekliyorlar. Bir de destekleyenleri destekliyorlar bunu. Teröristleri, katilleri. Ya Rabbi ben bunlara çok sinirlendim, iki noktada benden koydum. <gülüyor> Var mı böyle bir şey yani? Böyle bir şey yok. Yok. Mevla ne buyurdu? Noktasına riayet ederler. Ve ma ma'yumarûn. Ama biz olsak, Mevla dört kıl diyor, adam iki kılıyor ya. Ya böyle bir antika insanlar var. Ya seferde iki kıl diyor, benim içime sinmiyor uşağım diyor, seferde de dört kılıyor. Ya kardeşim, tam ters misin sen, nesin ya? Dört kılıyorsun, iki kılıyorsun, iki kıl diyor, dört kılıyorsun ya. <gülüyor> Allah Allah. Ya imamın arkasında okuma diyor, Fatih okuma diyor, beni içime sinmiyor diyor, bir de Fatih okuyor imamın arkasında. Ya imam okuyor zaten, bir de sen de okuyorsun zaten. Yani hep yorum. İlahiyatları görmüyor musunuz? Allah ve özünü ne buyurduysa tersine yorum yapma üniversiteleri kurulmuş. Tersine yorum yapma. Adamların işi gücü bitmiş yorum yapıyor. Allah. Allah. O Cemil Kılıç var şimdi. Halk TV'nin telebirin baş hocası olmuş. Üsta da azam. Ya o adam Mesireksen yerini değiştirdi Yahudilerin katırı için ya. Diyor, Mescid-i Eksa Kudüs'teki değil diyor. Neresi diyor? O ciğerhanede diyor, Mekke'ye... Yahu ciğerhanede Mekke'ye 25 kilometre. Şu anda arabayla yarım saatte gidiyoruz. Ellezibbarek ne havluv diyor Kur'an. Etrafını mübarek yaptık, ağaçlar var, ırmaklar var diyor. Yahu ciğerhanenin etrafında ne ot var, ne ocak var ya. Mescid-i Eksa, bütün ırmaklar orada, yeşillikler orada, zeytinlikler orada. Bütün dünyanın en güzel yeri ya. Ondan sonra efendim sorun lansem linürüyor mu ne hayatına? gittim dese Ebu Ceyl inkar eder miydi? Efendim sorunsem deseydi ki ben cihirhaneye gittim, geldim bu gece. Ebu Ceyl inkar eder miydi ya? Müslümanım diyen bazıları mürtet olur muydu? Nereye gittim dedi? Yası'ı burada kıldım dedi. Sonra dediler, Mesid Efsan'a gittim Kudüs'e. Sonra dediler, sabaha da buradaydım dedi. Hoppala. İnanan da yavur oldu ya. Ebu Bekir niye sıttık oldu? Radıyallahu anh. Onun haberi yoktu bu işte. Onu da buldular dediler ki mutlaka Ebu Bekir de mantıklı adamdır. Bu da inkar edecek bunu dedi. Bir Ebu Bekir kalmış dediler. Bu da bırakacak dediler. Ya Bağ Bekir duydun mu duydun mu? Ne var ne duydun mu? Seninki dediler dün gece Kudüs'e gitmiş. Biz iki ayda gidiyoruz. iki ayda da geliyoruz develerle dedi. Yaya da değil deveyle. Biz bir ayda gidiyoruz, bir ayda gidiyoruz. En ayı gittin geldin iki ay. Bu dediler, dün gece gitmiş sabah gelmiş, ne var dedi. İnandın mı yani dediler buna da, tabi inandım dedi. O dedi, Ce Cebrail gökten ona vahiy götürüyor dedi, Kudüs'ten daha uzak, bir dakikada geliyor, bir dakikada gidiyor dedi. Ben dedi, onu dedi, daha uzak işlerine de inandım. Yani aklınızın almayacağı, daha ne işler var onlara da inandım dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülü yatırıyor. Bunlar ben işini inkar edecek. Birkaç Müslüman var, onlar da inkardı. Mürted olacaklar. Hazreti Cibril geldi. Üzülme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir sana iman edecek, tasdik edecek. O sıttıktır, ismi sıttıktır dedi. İşte Sıttık böyle oluyor. E sen şimdi denileni yapacak, emronlarını yapacak. Hazreti Cibril oradan al, alır. Burak getir getirir. Kalbin ameliyat et, eder. Habibi refakat et, eder. Sidretül Muntaha'ya geldi gel. Durdu durur. E, ya Rabbi şimdi ben bu kadar senelik meleğim. Hem de meleklerin de peygamberiyim. 5000 küsür yıldır tabii ondan daha kadar evvel yaratılmış. Göklerden, yerlerden önce yaratılmış. Senin en kıymetli kulunum. E bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E işte kaç yaşında da Miraç'a çıkacağız zaman 51 yaşında diyelim. Ya e da 51 yaşında benim yaptığım ibadetin zerre kadar da bir ibadet yapmadı. Ondan sonra sen onu kendi cemalini göstermeye çağırdın. Oradan sidretül müntihadan ileri geçiriyorsun. Ben sidretül müntihada durmak zorunda kalıyorum. Oradan ileri bir adım atamıyorum. Atsam yanıp kül oluyorum. Bu şimdi adalet mi? Dersen iblis olursun. İblis öyle oldu işte. Kıyas. Mantık felsefe. Halakdın nar ve Onu ateşten yarattın. Beni çamurdan yarattın. Ondan sonra onu çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. Halbuki çamur balçıktır, bulaşıktır. Ateş daha şereflidir, kıymetlidir. Ondan sonra ne olmuş? Balçık aşağıda kalır. Ateş yukarı doğru havalanır falan. Alevler yukarı çıkar falan. Kıyasa bak. Eşanseni niye bana diyorsun ki Adem'e secde? Et? Ben ondan hayırlıyım. Niye bense ona secde ediyorum? O bana secde etsin. İşte mantık yaptı. Evvelümen kâse-i ilk kıyas yapan iblis, oradan işi götürdü. 20 bin senelik ibadeti heba oldu. İblis oldu, müflis oldu. Nuru gitti, kanatları söküldü. Karanlık oldu, cehennemlik oldu. Zürriyeti de beraber. Allah Allah. Başımıza da bela aldı kıyamete kadar. E şimdi bu neden oldu? Akılla mantıkla böş şey olmaz. Neden? Melekler niye emrolunanı yaparlar? Dur dediği yerde durur. Secde edin Adem'e secde et. Mesela İsrafil Aleyhisselam'ın makamı, Mikail Aleyhisselam'ın makamı. Şimdi burada hepsi hadislerde zikredilir. Helal bu bu gece değil. Bundan sonra dersleri iyi takip ederseniz arkası var yani. İlimler bitmez. Merak etmeyin. Kıyamete kadar yaşasam anlatacağım hayat hadis var. İlim bitmez çünkü Allah'ın ilmini konuşuyorum. Öbürlerin gibi uyduruk şeyler konuşmuyorum gibisin. E şimdi adamlar ayet hadisleri bozmak için düzen kurmuşlar, üniversite kurmuşlar ve İmam Hatip İlahiyat diye kurulan yerlere tebelleş olmuşlar, oraları işgal etmişler. Mutezile kafası, mantık, ak, felsefe kafası. Şimdi Mevla Habibi ne buyuruyor? Hemen ona yorum çıkıyor. Mustafa Karataş'ı gördünüz işte. Duydunuz değil mi? Seferi mesafesi meselesi. Evvelki konuşması var. Bizim Yunus bunu sunu, onu atsın size. Siz bana da inanmazsanız, Yani kendi sesinden dinleyin de bari. Evvelki konuşmasında ne diyor? 90 kilometreden ileri seferi kadın mahremsiz gidemez. Evvelki konuşmasında. Şimdiki konuşmasında dalga geçiyor. Evvelkinde dalga geçmiyor. Evvelkinde adam gibi doğru konuşuyor. 90 kilometrelik seferi mesafeden ileri kadın mahremsiz gidemez. Öyle mi? Şimdi ne diyor? Yahu diyor, kardeşim diyor, böyle bir şey olur mu diyor ya? Halbuki Bukhari hadis, Allah ahirete iman edenin, kadının efendim, mahremi yanında olmadan sefere çıkması, üç günlük, üç gecelik mesafe yola gitmesi, şimdiki şeyle 90 kilometreye tekabül ediyor eskiden yaya giden için. Mesafe kilometreye buna vurulmuş. Efendim يَحِلُّ <gülüyor> لِمْرَاتِ tümü villa lemler Allah' ahirte iman eden bir kadın için helal olmaz diyor bu karzirim hüküme Allah ve rassulü verir hüküm verir bak evvelce doğruyu konuşan adam şimdi ne oldu kalktı diyor ki bu nasıl istiyor ya o zaman diyor emniyet yoktu güvenlik yoktu bilmem ne yoktu şimdi diyor ortalıkta güvenlik var bilmem ne var ne olacak gidebilir diyor Ondan sonra bir de dalga geçiyor ne diyor biliyor musun o zaman ne yapsın diyor seksen yedi de seksen dursun oradan arabadan binsin bir daha binsin diyor bir seksen yedi daha diyor tamamen Resulullah ile ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Karataş dedi ben bir insanlara red diye yapıyorsam ben onları sizden çok önce her taraflarını gördüğümden yapıyorum siz benden çok sonra bazen geliyorsunuz dediğime Hayrettin Karaman'da hala gelmeyenler var dediğime ama FETÖ'de geldiniz ama Darbeyi yedikten sonra, Adnan'da geldiniz, karı oynattıktan sonra, geldiniz hepsini, İslamoğlu'nda geldiniz. He? Kaderi inkar ettikten sonra, Hatice anamıza bilmem ne dedikten sonra aşağı. E geliyorsunuz, geliyorsunuz, Adem bunun babası var deyince, hoppala artık sana inanamayacağım, kusura bakma diyorsunuz, senin kanalı kapattım diyorsunuz. Ama ben size bunları 15 senedir konuşuyorum. Siz niye böyle bana inanmıyorsunuz da acaba yapıyorsunuz? Ben ayet-i hadis konuşuyorum, ben size bir şey uydurmuyorum. Benim kaynaklı konuşuyorum sana. Kaynaksız konuşursam, rüyada gördüm bu böyle olacak. Buna sen inanma bağlamaz ki seni. Seni bağlamaz ki. Ama ben nakil veriyorum, ayet hadis veriyorum sana. Bak adam şimdi seferi mesafeyi değiştiriyor. İşte bunlar böyle kayıyorlar, böyle helak oluyorlar. Emrolunanı... وَفْعَلُونَ مَا يُمَّرُونَ Melekleri hiç isyan etmezler. Ne olunuyorsa onu yaparlar. Ama insanlarda kayma payı var mı? Var. İşte önce doğruyu söyleyen adam, şimdi kaydı mı? Hak'tan ayrıldı mı? Sünnetle alay eder hale geldi mi? E geldi kardeşim, gözümüzün önünde geldi işte. Kadın da programcı diyor ona, mahrem ne demek hocam diyor. O da mahremleri sayıyor. Mahremleri sayarken kimi sayıyor biliyor musun? Mesela diyor kocası, anası. Ulan anası mahrem olur mu? Anası da kadın, anasına kim mahrem olacak? Adam bu kadar şeyi kaybetmiş ya. Hocam diyor mahrem kim diyor? Mahremde anası da anasını da dahil ediyor. Ulan anana kim mahrem olacak da anan sana mahrem olsun ya. O anana da mahrem lazım. Anana da baban lazım. Baban olursa zaten seni de kurtarır kızını da. Allah Allah Anan değil teyzeni de alsan mahrem olmaz Halanı da alsan mahrem olmaz İstesen bütün sülale kadınları topla yine mahrem olmaz Erkek lazım Mahrem kim olabilir? Kocası olabilir Abisi olabilir Buluğa ermişse küçük kardeşi de olabilir Anladın mı? Mahrem bunlar olabilir Damadı Kesin olmaz Dikkatli hareket etmek lazım Fasık mıdır? Takva sahibi midir? Ona göre fark edebilir. Her damada da o garanti verilmez. Ama tabi zahiren nikah düşmüyor. O ayrı damla nikah düşme bakımından mahrem oluyor kısmi noktada. Anladın mı? Böyle. Kayın birade, kayın olmaz. Kayın ölümdür burada deliğe buru. Bir kadın kardeşinin kocasıyla sefere gidemez kardeşinin kız kardeşinin kocasına ona kayın deniyor. Kayın ölümdür bu diyor deli gel buraya Sayyid Müslim hadisinde. Nasıl olacak? E kız kardeşim de yanımda. Olmaz dedik ya sana. Kadınları toplasan ordu yapsan olmaz. Kız kardeşin de kız. Ha senin kardeşinde varsa erkek kardeşin veya baban veya dayın veya amcan anladık. Mahrem olur. Bu mahremleri anasını da soktu. Ne yapacaksın? Kontrolcüsün gitmiş ya. Kontrolden çıkmış. Allah'ım hayırla istah eylesin, hidayet eylesin. Biz bedduacı değiliz yani, lanetçi değiliz. Ama kardeşim, işte bizde eman yok, bizde güvence yok, bizde tehlike var. Dün doğruyu konuşup bugün ne sapıtanlar görüyoruz ya. Allah'ım bizim kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Hidayete erdirdikten sonra ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi sen imanımızla bizi sabit eyle ya Kur'an'a sünneti e hakkıyla inanmak nasip eyleyin. Amin Allah'ımız salli ala seyna Muhammed ve ala alihi Evet Şimdi melekler hakkında bunu buyuruyor. Ne buyuruyor? Yusebbihûne'l-leyle ve'l-nehâra la yeftirûn Bunlar hep ayet. Zaten o ayetlere baktığın zaman melekler hakkında bir itikat oluşuyor. Geceleri tesbih ederler. Gündüzleri de tesbih ederler. Hiç gevşemezler. Şimdi bir adam en büyük evliya olsa Devamlı zikir ve ibadette olsa hiç uyumayan da ben biliyorum. Yani gözümle gördüğüm hiç uyumayan evliyada gördüm. Yani 20 sene 30 sene hiç hiç uyumamış evliyada tanıyorum. Şimdi vefat ettiler. Allah kabirlen etsin, derecelerini hâlesin, şefaatlerini hâlesin. Hacı Salih Efendi vardı, meşhur Hacı Salih Efendi değil. Yani Erzurum'da metfun Hacı Salih Efendi değil. Bir Hacı Salih Efendi daha vardı, Akyazı'da. O öyleydi. O da 30 sene hiç uyumamış. Bunu herkes duymuştu. Bir tane ihvan dedi ki bizim bir ihvan. Ya dedi İhsan efendi rahmetli hocamızla beraber doğu güneydoğu ulema evliya kabir ziyaretlerine çıktık. 20 gün 30 gün. Ben de duymuştum dedi bu Hacı ale ben hiç uyumaz. Ama dedi ya hiç uyumaz derken az uyur herhalde demek istiyorlar. Veya teçüdük kaçırmaz. Yahu dedi, yirmi gün hem de yorgunluk, yolculuk daha zor insan, yolculukta uyumamak daha zor. Yirmi gün dedi, otuz gün dedi bil fiil, aynı minibüste yan yana her dakika beraber oldu bir dakika daldığını görmedi. Zaten yirmi gün, otuz gün uyumuyorsa otuz senede otomatik bağlamış o zaten. Zaten mühim olan iki üç günde belli olur. He? 2 günde, üç günde küt devrildim mi bitti. Dayan dayan dayan, münafıklık nereye kadar demiş yani. Evli yayım hareketleri falan, ondan sonra küt aşağı. Sofu soğan yemez, buldu mu kabuğunu koyuvermez demiş, dibine kadar çıkar. Onun için öyle yok öyle, ben öyle çok sofiler gördüm. Ama o zatı da sonra İsmaila'ya geldi, elini öptüm, dedim efendim böyle deniyor sizin için falan. Tabii o zaman benim de çocukluk var. Niye Evliya Allah öyle şeyler diye diyorum ki? Dedi, zikru cehenneme dayyara nevmel melabidin Cehennemi düşünmek abidlerin uykularını uçurdu! Bir laf bana bana. Benim daha fazla uykum geldi yani. He, he, ulan dedim, biz böyle Evliya olamayacağımıza göre Ahmet yat aşağı dedim yani. O, şimdi bakıyorum bir hedef koyuyorum abi, olabilir miyim, olamaz mıyım'a göre hareket ediyorum. Abi çıta bir yükseldi. Cehennem var dedi ya. nasıl uyuyorsun dedi falan. dedim ben bunu düşüneceğim mi?" dedim. "Uyuyayım." dedim yani. Çünkü bu adama yetişemeyiz. Niye göre hedef koyacağım? Benim hedef çöktü. Çöktü. Ben gördüm. Ben çok ulema evliya gördüm. Ne o ne yaptım? Adam olamadım. Adam olamadım ama dualarını aldım yani. Rabb'im bereketlerini göstersin. Çok dualarını aldım. Ağurastayken vefatından evvelde gittim. Allah Allah! Gittim. Odanın ortasına oturtmuşlar. Akyazı'nın köyünde. Yanında pek bakanı da yoktu o ara yani. Belki tabii çocuğu falan vardı. Vazifeli memur idi. Akşam gelecek. Oturuyor. Yine yatmıyor. Artık öyle ölümüne yakın. Yine oturuyor. Her yeri sinek. Allah. Bir adam da nasıl Allah ile huzuru kurmuş ki abi? Ya ben Kabe'nin içine girsem, iki sinek olsa feyzim kaçar ya. Ya orada sıcak sinekler sarmış, uçurmuyor ya. Böyle huzur, huzur üzere ya. Bunlar Allah'la irtibatı kuran adam sinekten etkilenir mi ya? Biz de Ya dört rekatlık namaz kılıyoruz, o da iki buçuk dakikada. Yani bir dakikaya bir rekat bile düşmüyor. Kıldığımız namazda da yani bakmadığımız yer kalmıyor. Ne sineği ne bilmem ne. Efendimiz öyle derdi. Ya namazda derdi böyle sineği adam kolluyordu. Hele sivri sinekse sokma tehlikesi var. Oradan oraya derdi. Sinek oradan oraya kalktı. Sanki derdi düşman uçağı hareketlendi derdi. Efendimiz bunları nasıl çözmüştü yani. Ya böyle bir durumumuz var. Huzur diye bizde bir şey yok. Evet. Melekler hiç gevşemezler. Niye gevşemezler? şimdi en büyük evliya olsa abi on saat, yirmi saat zikir, zikir, zikir, ibadet, namaz, abdest bu dört ay yemeyen de var bu mübareklerde. E, de var. Ama tabii sünnete ittiba az da olsa yerler iftar edecek çünkü iftarı açmak için yemesi lazım. Yoksa bidat olur. Diğer şeydir Ama tabii az yiyip bazı içtiği için abdest ihtiyaçları olmaz. Çok olmaz yani. Meyve yemezdi İmam Nevevi Hazretleri. Hiç meyve yemez. Çünkü meyve, meyve derdi uyku yapar, rutubet yapar. Mesela yemek iç yemez. Çiğnencek yemek iç yemez. Ömrüm vaktim az derdi. Ben ilimle uğraşıyorum derdi. Sadece süt böyle biraz içi şeyli, şekerli. O sütle beraber onu da niye şey yapıyor? Çiğneme ve hazmetmekte sıkıntı çekmemek için onu ağzından aşağı içerdi, boşaltırdı. Onunla beraber idare ederdi. Hakikaten de hesabını doğru yapmış. Kırk küsür yaşında da vefat etti. Kırk küsür yaşına kadar yazdığı kitapları şu anda 150 yaşında hiçbir alim okuyamaz. Bitiremez yani. O kadar da eser bıraktı. Dört kutuptan Ektab-ı biri. E şimdi insanlar böyle. Böyle insanlar melekleşmiş artık, meleğe benzemiş yani. Tabii onlar meleklerden de eftal oluyorlar ayrı dava. Neden? Melekte o güdü yok, o istek yok, o şehvet yok. Bunlar da o istek var, o isteğe gem vurduğu için mücadele var, cihat var. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا Cihada gidenlerle oturup ibadet edenler hangisi eftal mücahidleri çok büyük ecirlerle üstün kıldım diyor. Aynı bunun gibi meleklerde de cihat yok. Niye cihat yok? E nefsi bir şey istemiyor ki onun tersini yapsın da cihat olsun. Nefsi bir şey istemiyor. Otomatik. Ama insan öyle midir? Adam 30 sene uyumamış. Nasıl bir nefse karşı nasıl bir hart bu ya? Nasıl nasıl bir? Harp? Biz onu bırak sabah namazına kalkamıyoruz ya. Kalkıyor kalkanımızla nasıl kalkıyoruz? Yani vinç lazım kaldırma adamı yataktan çek, kopartma ya. Vinç lazım. Üşenik üşenik. E çünkü neden? E cihat var, nefis şeytan adamı uyutuyor, adamı uyutuyor. Uyutuyor biraz daha. ya Yarım saatte güneşe kalana kuruyorsun. E zaten anca kurtarız. Zaten camiye, cemaate çıkan, 40 dakikadan evvel cemaate çıkamaz. 45 dakika evvel kalkman lazım evden. 15 dakika abdestini sürse Oho, hoca efendi ben zaten yalap şalap, bir abdest, nereye dokundu, nereye dokunmadı belli değil, su. Oradan cemaate yetişiyorum. Ya yani. Abdestini sakat. O zaman cemaate giderim. bilmem. Oradan yine yine gidiyor, kalkıyor bir daha. 15 dakika sonraya daha kuruyor. Yarım saat. Yarım saat kalıyor. Beş dakika sonraya daha kuruyor. Yirmi beş kalıyor. Kardeşim. Bak sakın benden size tavsiye böyle biraz erkene kurup da sonra geçe kurma alışkanlığınız varsa kurtarır tarafına kurun ki öbür türlü uyuyup hepten kaçıracaksınız. Yani bu belli yani. Çünkü ona göre bakın paylı bırakmayın. Çünkü nefis size beş dakika sonra daha kur. 5 dakika nasıl olsa var. Nasıl olsa var. Cemaata gideceksen son ona yetişeceğin dakikaya göre abdestini ona göre sabın. İşte geldik Göptaş'ın lafına. Melekler ne rahat. Böyle bir sorun yok yani. Ama onlar yüsbehunel leyle ven nahar. Gece gündüz tesbihat. Devamlı zikir. Layefturud. Hiç gevşemezler. Neden uyku gelmiyor? Yemek ihtiyacı gelmiyor. Çocuk çocuk yok. Birisi bir şey sormuyor, birisi bir iş vermiyor. Devamlı tesbih var. Ama bu her melek değil. Bu melekler kerubiyun melekleri. Kerubiyun sırf zikirde. Allah'ın nurunda kark olmuş. Onlar asla zikirden gaflet etmezler. Ama şimdi bazı meleklerin görevleri var. Mesela hep Allah'ı unutmazlar ama bizim yazımızı yazacaklar, bizimle ilgili bir şey yapacaklar. Veyahut da bir tarlayla görevlenmişler, arsayla görevlenmişler, bulutla görevlenmişler. Öyle mi? Ya burada o hadis-i şefde dinledin mi? Aklınız şaşacak. Yani ne vazifeleri var meleklerin? Bizim hakkımızda, bizim arsan, bizim tarla kimin kontrolünde? Devlet suçlarının mı? Senin arsanda karışına kadar her karışta görevli melek var kardeş. Her karışında özel melek var o tarlayla görevli. Bunların hepsi hadis-i okuyacağız. Sen ne zannediyorsun? Dünyayı kim yönetiyor? Hükümet. Türkiye kim yönetiyor? Hükümet. Hükümet ne yapsın ya? Bir patatesle darbe yapıyorlardı hükümete ya. Bir soğanları bilmem ne ettiler, hükümet gidiyordu azından soğandan. Görmüyor musunuz? Tarlaları kim yönetiyor zannediyorsunuz? Çiftçiler, sen öyle zannet. Ondan sonra adam, oh bu sene mahsul de çok güzel, parayı vurduk derken, sabah kalkıyor erkene, tarla gitmiş. Tarla biçilmiş. Kim biçti bunu diyor? Fırtına biçti. Arkadaş bende diyor ordudan, kirasundan işçi getirecektim ya. Allah erken biçim yaptı diyor. Anladın mı kardeş? Onu Mevla kimlere yaptırıyor o işleri? Fırtınaları. Dün İstanbul'da bir fırtına oldu. Allah! Uçtu her yer. Kim yapıyor onları? Dozunu kim ayarlıyor? Allah Teala yaratıyor. Görevli Kim? Melekler, şimdi Mevla buyuruyor ki şu derece rüzgar saatte 50 kilometre, yüz kilometre. Melek onu 101 yapar mı? Yapma. Hiç isyan etmezler. O melekler devamlı zikir ederler ama vazifeleri geldi mi de vazifeleri de zikirdir çünkü emrolunanı yaparlar. Ama Kerubiyyum meleklerinde hiç gevşeme yok. Onlar sürekli ama meleklerin ekseriyeti kerubiyundur. Onların ismi neymiş? El kerubiyun. Bu da 500 milyarlık soru ya. Ne bilecek herifler ki sorsunlar? Kerubiyun. Hani kimseye para vermek istemiyorsanız benden sorular öğrenin derse. Anladın mı? Para kimseye gitmesin. Sonunda kazansın kazansın. Son dakikada para size kalsın istiyorsanız bizim sohbetleri dinleyin kardeş. El kerubiyun melekleri bunlara onların vasfından daha çok anlatacağım. Şimdi insanlar mükellef. Memur. Memur demek Allah'tan emir alıyoruz. Emir yapıyor muyuz? Yapmalıyız ama yapmayadığımızda oluyor. Ona göre belamızı buluruz. Emir yaptığımız kadar sevap alırız, isyan ettiğimiz kadar ceza alırız. Cinler memur mu memur? Emir geliyor mu geliyor? Hepsini tutuyorlar mı? Tutmaz. Çokları isyan eder. Cinler de bizden beter eşkıya. Cinler mükellef mi? Mükellef. İnsanlar mükellef mi? Mükellef. Melekler mükellef mi? Mükellef. Yani onlara sorumluluk verilmiş, vazife verilmiş. Memur mu? Memur. İsyan ederler mi? Etmezler. Sorunları yok. Çünkü allah Teala onlara şehvet vermemiş, nefis vermemiş, şeytanı da musallat etmemiş. Vesvese diye bir şey yok. Bir şeytan gelip bir meleğe vesvese verebilir mi? Ama bize verebilir mi? Bize bazen bizden kaçıyor ya zaten. Ne vesvesesi verecek? Şeytan bir bakıyor. Ulan buna vesvese vereyim derken beni de çarpabilir. Öyle adam var şeytanı çarpar. erip zındık olmuş. Zındık. Öyle zındıklar var. Vallahi iblis kaçar ha. Bazen ilahiyatlarda da çok bulunur yani. İblis diyor ki ya ben Allah'ın bu ayetini bu şekilde mana verip değiştirmek aklıma bile gelmez diyor. Vay profesör diyor benden de ordinalis istiyor sana diyor. Yani. İblis diyor bunu. Çünkü hangi iblis yaptı böyle bir karışık iş? Mescidi, Efsa, Kudüs'te değil, Ciharhane'dedir. Kime yarıyor bu? Filistin'i boşaltmak isteyen Yahudi'ye yarıyor, Siyonizme yarıyor. Bu adam ben de ilahiyatçıyım. Ondan sonra da Halk TV'nin, Spikerleri, Televili'nin, Merdan Beyler, şunlar bunlar. E bu adamı da işten attılar. Geç bile kaldılar. Ya adam... Yahudi'nin hatırı için Mescid-i Eksa'yı Mekke'ye taşıdı ya! Dünya kurulalı Mescid-i Eksa, ilk bina Kabe 40 sene sonra Mescid-i Eksa'yı Allah meleklere yaptırdı. Allah'ın ilk evi dünyada Kabe'dir. <gülüyor> Mekke'dedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sordular. ikinci ev neresidir? Buyurdu El mescid Eksa, Mescid-i Eksa'dır. Kaç sene var aralarında? Erbaune sene, kırk sene var. Say hadis. Kur'an söylüyor, ilk yapılan ev Mekke'dir. Say hadis diyor ki aralarında kırk sene var. Kırk sene sonra Allah meleklere mesidek say yaptırdı. Ciran neyle ne alakası var? Böyle bir rivayet mi var 40 sene sonra yapıldığına dair ya? Ha işte anlıyorum. Yani ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Onun için bazı kere iblisede kabahat buluyoruz ama işte iblisede, iblis de diyor ya, ya diyor, ya Rabbi diyor. Ben bunlar kadar yapmadım diyor. Bunlar kadar yapamadım diyor. Bunlara benden fazla lanet et diyor ya. İblis fitdua diyor adamlara ya. Allah'ın dinini değiştirmek kolay şey değil. Şimdi meleklerin gücüne kadar. Meleklerin gücüne kadar. La yafturun illa alama kadderu Allahu Teala. Bir defa şunu itikaden bileceksin. Allah Teala ne kadar güç verdiyse o kadar Anladım. Yani ne demek? Mevla'nın vermediği bir güç potansiyel kullanamazlar. Ama tabii ki bizim kadar da aciz değiller. Onlara bizden fazla güç vermiş mi? E vermiş. Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? Bir kanadıyla Lut kavminin beş filatini kaldırıyor. Yerin dibindeki kara suya kadar. Yerin yedi kat yerin dibindeki kara suya kadar kanadını böyle... Hani kepçenin işini şöyle yapması gibi, şöyle yapıyor, yedi kat yerin dibinden söküyor, birinci kat semaya yaklaştırıyor, horozların gökteki melekler oraları horozların çünkü helak olacakları için bütün hayvanlar bağırıyor tabi, hayvanlar biliyorsunuz depremde depremden önce harekete geçiyorlar. Bütün horozların sesini gökteki melekler istiyor. 500 senelik en hızlı bir hasta gidemez birinci kata. O kadar kaldırıyor, 5 milati bırakıyor. Mesela 19 melek var Kur'an'da cehennem zebanileri, aleyatı saate O meleklerin ne anlatıyoruz? 70 bin kişilik bir ümmeti alıyor. 70 bin kişiyi bir ara, bir tek tek elle alıyor böyle. 70 bin kişiyi alıyor. Şu omzunda da ateşten bir dağ var. Dağ gibi dağ ateşten omzunda. Bunlar hep sahih adı şerif. 70 bin kişiyi bir elle atıyor, arkalarına da o dağı atıyor. Hani böyle bir şeyi taşırken şunu, onu da şurama koyayım der gibi yani. Ha şimdi bunlar Allah'ın verdiği imkanlardı, kudretlerde. Meleklere Mevla istediğiniz kadar güç kullanın diye bir imkan vermemiş. Ben yaratıyorum buyuruyor. Ama Allah Teala ne kadar güç verdiyse o kadar güce maliktirler ama Allah Teala onlara ne kadar güç vermiştir. Ha tabii ki bizim gibi değil. Sen şimdi burada bakıyorsun yüz kilo, 200 kilo ne kadar kaldırırsın? Hartel'de ne kadar, şundan ne kadar, bunlar ne kadar? Herkesin bir limiti var. Son noktaya gelmiş adam, dünyada işte şampiyonluk, birincilik kimde? Şunda, o ne yapmış? 250 kaldırmış mesela. Yani orada duruyorsun. Ondan yukarısını çok tasavvur edemiyorsun. Aleyhi vel mevt'u alem Meleklerin ölmesi caizdir. Caiz ne demek? Caiz burada helaldir, haramdır, caiz değil, fıkıh caizi değil, mümkün. Melekler Meleklerin ölmesi mümkün mü? Mümkün. Ölecekler mi? Ölecekler. allah Teala'nın ölmesi mümkün mü? Hayır. Farkları görüyoruz işte. Bak melekler hakkında ölüm düşünülüyor mu? Düşünülüyor. E zaten hadis şeriflerde de ölecekler. O ölümleriyle ilgili rivayetleri bir dinleyeceksiniz. Hz. Aleyhisselam kendi canını nasıl alacak? Veyahut da kim alacak? Cebrail Aleyhisselam'ın vefatı. Cebrail Aleyhisselam'ın vefatı ya. Sen de zannediyorsun ki ben belki kaytarırım. Ulan nereden kaytarıyorsun? Cebrail Aleyhisselam gidici ya. Sen mi kalıcısın ya? Şimdi bunları hep okuyacağız. Bu ders ilmi bir ders yani. وَلَكِنَّ اللّٰهُ Teala جَعَالَ لَهُمْ اَمَدًا بَعِدًا Lakin Allah onlara ne vermiş? Uzun müddet süre vermiş. E şeytana da vermiş. Şeytan ne zamana kadar yaşıyor? Sura üfürüne ne kadar? Efendim? Dehabbetül Arza kadar. Yakında Perşembe derslerinde güneşin batıdan doğmasını sırası gelmişti. Ancak arkadaşlar tertipleni yaptılar. Eski sohbetleri yeni çıkarttık. Arşivledik. 23 sohbet sıradaydı. 50 küsura çıktı. Belki de daha fazla. Kaça çıktı? Yunus son? 61 dedi. Bir şey dedi. Bunların hepsini en son 53 mü? Tamam. 53 sohbeti bulduk. Kıyamet alametleri listeye yaptık alt alta. Cübbelahmeca noktativinde. Orada var. Yani sıralı bulmak için o soran. Şimdi biz do, güneşin batıdan doğmasına gelmiştik. Çok sene evvel, hapisten evvel sohbeti devamını yapacağız. Ondan sonra efendim peşine Dehabbetül Arz gelecek. Dehabbetül Arz'a kadar Dehabbetül Arz'ın sohbetinde çok anlatılacak bu ribadde. İblisi kim geberticek Dehabbetül Arz geberticek Teccalı İsa Aleyhisselam. Deccalı İsa Aleyhisselam gebertecek. İblisi kim gebertecek? Al sana kaç trilyonluk bir soru. İblisi kim gebertecek? Adam diyecek bana ne ya? Kardeşim, para vermemek için işte böyle sorular soracaksın. İblisi de'abbetül arz gebertecek. Nerede? Antakya'da. Antakya'daki mağarada iblis secdeye kapanacak. Ne zaman? Artık ümidi kesince, Dehab Betülaz çıkınca, zaten güneş batıdan doğmasında da iblis hakkında hadis-i şerifler okunacak. Antakya'da secdeye kapanacak, Allah beni son dakika kabul eder diye. İşte Dehab gelecek oradan, bir darbe ile gebertecek, zürriyet ile helak olacak, gidecek. Şimdi, iblise de müsaade vermiş. Melekler ondan sonraya da kalacak. Çünkü melekler ta birinci surun üfürülmesine kadar daha sonra da kıyamet kopmamıştı. Kıyamet... Mevlane buyuruyor? E, i̇blis dedi ki, ''Zırn ilâ mûbâsiûn'' ''İnsanların dirileceği güne kadar bana süre ver.'' Yahu insanların dirileceği güne kadar süre verirse ölüm kalkıyor o zaman, otomatik ölümden yırtmaya çalışıyor. Mevla da buyurdu ki, ''Çok uyanıklık sökmez.'' ''İnneke münel munzârin'' ''Sen müsaade verilenlerdensin.'' Çünkü insanların başına bela ve imtihan sebebisin. ''Mühlet verilenlerdensin ama senin istediğin kadar değil, benim istediğim kadar. İlâ yevmil vaktil malum belli vakte, zaman, güne kadar diyor. O da Teâbbetül Arz'ın gebertmesidir. Ama e, melekler ta sura üfürülene kadar meleklerle ilgili vaatler önümüze gelecek. فَلَا <gülüyor> يَتَوَفَّاهُمْ Meleklerin canını almıyor, bizim gibi onları öldürmeyecek. Hatta <gülüyor> يَبْلُغُهُ O vakte kadar. Yani sura üfürülene kadar. Tabii kıyamet kopmuş insanlar bitmiş. Yani İnsanlarla cinlerin mükellefiyet alemi bitince, meleklerin de bütün görevleri bitince, o arada iki sur arasında vefat edecekler, birinci surdan sonra vefat edecekler, ikinci surdan önce de mahşerde düzenleme yapmak için, mahşerde de dolu görevleri var, yeniden diriltilecekler. Yani işte vefat süreleri 40 seneyi doldurmuyor. O 40 senelik süredir. İki sur arası 40 senedir. Sura iki üç kere üfürülecek. وَلَا يُوصَفُونَ بِشَيْءٍ يُوَدِّي وَصْفٌ بِيلَى اِشْرَاقٍ بِاللّٰهِ تَعَالَى جَدُّ Evet, onlara asla ne yapmayacaksın? Allah'a onları ortak edecek şekilde bir niteleme, bir medih vasfı yüklemeyeceksin. Haşa yaratma gibi, haşa istediğini yapabilme gibi, haşa ve ve kadir sıfatları gibi. Melekler işte acayip güçlüdürler, şöyle varlıklar, böyle varlıklar, ne olsun istediğini yaparlar. istediğini ancak Allah Teala yapar. Yef'alullah ma yesha. Dilediğini yapacak ancak Allah'tır. Onun için melekleri hakkındaki sıfatları diyor, şirke vardıracak derecede abartmamak lazım. Kul olduklarını, efendim mükellef olduklarını, memur olduklarını ama isyandan uzak olduklarını. Velakin efendim her şeye güçleri yetmediğini, herkese şefaat edemeyeceklerini. Anladınız Vela Ve vela yettiyudda velayetun Evvelkiler meleklere taptılar, yani evvelki ümmetler, kafir ümmetler meleklere Allah'ın kızları dediler haşa, meleklere tapanlar oldu haşa. Öyle sapık fırkalar gibi, dinlerin mensupları gibi, asla İslam'da meleklere Allah'ın kızları gibi, Allah'ın ortakları gibi, efendim mabut gibi, ilahlığa müstahak gibi, ibadete layık gibi, işte bize yardım ettikleri için onlardan yardım isteyelim gibi olmaz. Ama ne diyeceksin? Ya Rabbi Cebrail'in hürmetine olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında sabah namazının sünnetinden sonra okuduğu sahih hadis-i şerif. Sabah namazı sünnetiyle farzasına okuduğu dua nedir? Allah'ım ve Rabbe ile ve Mika'ile ve İsrafile ve Rabb Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eûzübike nar <gülüyor> sahih hadis benim duaların kitabında Ezkar'da da var. Şimdi yeni çıkan çünkü o, o bölümleri geçtik birinci ciltte onlar var. Ey Cebrail'in Rabb'i, ey Mika'il'in Rabb'i, ey İsrafil'in Rabb'i, ey Muhammed'in Rabb'i sallallahu teala asallam. Bütün melekleri aleyhümussalatu vesselam. Taraflarımızdan salateler var gitsin. Ben ateşten cehennemden sana sığınırım diyor. Niye ey Allahım ateşten sana sığınırım demiyor da bu üç meleği sayıyor. Yani bütün muhaddisler orada şerh yapıyor şarihden. Ne diyor? Zibril hürmetine, Mikail hürmetine, İsrafil hürmetine beni ateşten koru demektir. O isimleri saymanın sebebini anlıyor musun? Teberrük, bereketlenmek, tevessül aracı yapmak demek. Anladın? Böyle birçok hadis-i şerifte Zibril'in Rabbi, Mikail'in Rabbi der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep böyle duader. Niye? E onların Allah indinde dereceleri var melekler. Mükramun, ikrama mazar kullar. Evet, ama sen Azrail Aleyhisselam'a devamlı salavat okusan, Azrail Aleyhisselam'a devamlı hediye göndersen, Yasin Tebarek'e okusan, ya iyi geçinelim, aramız iyi olsun, işimiz düşecek, mutlaka bir gün gelecek canımızı alırken, belki bana yumuşak davranır diye bir hareketler yapsan mantıksız olur bence. Niye? Mevla'ya dua ettiğin zaman, zikrettiğin zaman, ibadet ettiğin zaman Zaten azrail Aleyhisselam kimin memuru? Allah Teala'nın memuru, Mevlana ne vuracak? Kuluma yumuşak davran Bitti Bir şey yapamaz Musa Aleyhisselam'a gönderdi, Musa Aleyhisselam ne yaptı? E melek kılığında gelmedi, insan kılığında gel. Peygamberlerde de ya gelirsin ya kalırsın diye serbestlik hakkı var Her Peygamber'e serbestlik hakkı var Musa Aleyhisselam'a da geldi. Dedi ben seni alacağım işte ölümle ilgili şeyleri anlattı. Ölümün vaktin ama ister gel ister kal falan. Bir müsaade verdi. E Musa Aleyhisselam bir sinirlendi bir tokat çaktı. Bu sahih hadis. Ama bunun izahını yapmam lazım. Şimdi vakti yok. Vakti olmadan da izah yapamayacağın noktada da bunu ne anlattın hoca diyeceksiniz şimdi haklı olarak tabi. Evet. Azra Aleyhisselam'ın gözünü çıkarttı. Ama o insan kılığındaki, geldiği şekildeki suretteki göz, yoksa melek olan asıl vasfındaki gözü çıkmış değil, anladın mı? Azra Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi beni ne kadar sert birine gönderdin ya. Mevla buydu diyor ki, Allah ve ciha. Musa kulumuz bizim katımızda çok hatırlıdır. Hadi bakalım. Hatırı kim veriyor şimdi? He sen ne olacak o zaman? Ben senin gözünü iyileştiririm Mevla buyurdu. Sen ne tak takıyorsun kafana? Ne olacak? Sen git ona söyle. Ne söyle? Teklif götür. Ne teklifi götür? Bir öküz göster. De ki bu öküzün kılları kadar sene başına, öküzün üzerindeki kıl kadar bir sene yaşayacaksın. İstersen de o teklifi kabul, istersen de şimdi gel. Geldi bir daha, dedi Allah Teala bu teklifle gönderdi. Yani demek istedi ki hemen gelmek zorunda değilsin. Ne bana kızıyorsun ya? Sakin ol. Musa Aleyhisselam dedi ki, sonunda ölmek var mı dedi? Evet var. Bıktım zaten bu beni İsrail'den şey. Hemen gidelim dedi ya. Nasıl olsa ahiret garanti. Nasıl olsa ahiret garanti. Peygamberler için. Bu sahih hadis. Hocam kaynağına bak. Kafe kelimesinden çıkıyor kafe. Yani. Müslim'de var. sahih Müslim'de var. Anladın mı? Kaynağının rakamını da verebiliriz. İzahı da anladınız. Baştan ölüm meleği olduğunu anlamadı. Çünkü insan kılığında geldiği için ölüm meleği olarak anlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne geldi? Peygamberlere izin almadan gelemezler. Peygamber olmayanlara çat kapı gelirler. Ağ olsun paşa olsun peygamberlere izin almadan gelemezler. Geldi kapıda, Fatıma annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can çekişiyor, sallallahu aleyhi ve sellem yani artık vefatı çok yaklaşmış, sıkıntısı da var, sıtma tutuyor onu, devamlı sıtma sıtmalanıyor. Çünkü şehit oldu, zaten makamı çok yüksek, yüksek olsun diye, hem Nebi, hem sıttık hem Şehit, hepsinin zirvesi o olsun diye allah Teala böyle haberiyor. En büyük şiddetli ölüm şeyleri peygamberlere gelir bu. Bir bedevi geldi bedevi. Fatma anamız da kapıya baktı kim o diye. Dedi ki ziyarete geldim kendisine selam söyleyin. Ya dedi mübarek sırası mı dedi babam dedi çok zor durumda dedi sen nasıl ziyarete gelirsin bir duymadın mı bütün sahabe burada kapıda ağlaşıyor. Sen söyle dedi. Fatma anamız geldi dedi ki ya Resulallah kapıda bir arabi var. E'râbi var. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Zâirânem gâbidân. Ziyarete mi gelmiş, almaya mı gelmiş dedi. Fatma Hanımız dedi, zâirânem gâbidân. Dedi, lâ bel Dedi, dedi, dedi almaya gelmiş. Ne yapacaksın ey Fatıma? vallahi Allah, Azrail Aleyhisselam'dır, velekül mert. Buyur, gel Çünkü izin istiyor, izin istemeden... Peygamberlere izinsiz melek gelemez, değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a da geldi. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ben işte ister gel, ister kal. Niye geldin sen dedi? Canını alma. Tağcetümün khaliliyi yak biz ruha khalili. Ya ben Allah'ın khalili rahmanı değil miyim dedi? Dost mu? Ee, şaşırdım ne biçim nasıl bir dost ki dedi dostunun canını alıyor. Azrail selam yani laf açıyor. Bu nasıl dost ki dedi ya. Dostunun canını ağlıyor vay ya. Azrail dedi ki vallahi bir cevap veremedim. Dedi ya Rabbi böyle söylüyor. Sen ona söyle ki dedi. Nasıl bir dost ki bu İbrahim dostuna kavuşmak istemiyor. Aman ya Rabbi hemen geliyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istese şimdiye kadar yaşardı. Şimdiye kadar yaşardı. Allah yaşatmaya kadir mi? Ha ölümsüz demiyorum. Ölümsüz bir tek Allah. Ölümsüz değil. Uzun yaşar şimdi. Nuh aleyhisselam 1450 sene yaşadı. Şu anda daha 1440'tayız. Yaşamış bir peygamber var önümüzde 1450. Bazı rivayetlere göre 1450. Efendim. Bazı rivayetlerde eee Şuayb Aleyhisselam'ın ömrü 2000 seneden fazla geçiyor kitaplarda. 2000 sene Nuh Aleyhisselam'dan fazla. Yani Allah yaşatamaz mı? İsa Aleyhisselam şu anda öldü mü yaşıyor? Kaç yaşında? 2000'i garanti geçmiş. Yani tabi bu hesap miladi hesaplar yanlış olabilirse de 2000'i garanti geçmiş. Fazlası vardır, eksiği yoktur. 2000'i bini garanti geçmiş. Daha da ne zamana kadar yaşayacak? Dettcal'ı gebertene kadar, Hazreti Mehdi ile buluşana kadar yaşayacak. Yani önünü bilmiyoruz kaç yüz sene içerisinde. Önünü bilmiyoruz. Şu anda Mehdi'nin ne zaman çıkacağını bilmediğimizden önünü bilmiyoruz. İki bin beş mi gider ömrü? Eee? E sonunda İsa Aleyhisselam ölmeyecek mi? Ölecek. Nerede ölecek? Medine'de ölecek. Nereye defnedilecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin yanına, içine defnedilecek. Bunlar hep sahih hadislerler. Dolayısıyla, efendim sallallahu aleyhi ve sellem şu anda daha 1440 olmuş. Yaşayamaz mıydı yani? Hadi hicretten 1440 olmuş. Ondan evvelde diyelim ki 50 sene daha koyana olmuş. 1500 olsun. Yaşayamaz mı yani? Ama ne dedi? Allah Teala bir kulunu bir hutbe okudu son o hutbesinde ne buyurdu? allah Teala bir kulunu dünyada kalmak ile ahirete gelmek arasında muhayyer bıraktı. Seçim hakkı verdi. فَاخْتَارَ الْاٰخِرَةِ O ahireti seçti. Hutbede bunu söyleyince kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekri Sıddık ağlamaya başladı. Dedi ki ona melek haber getirdi. O gidiyor, gitmeyi seçti. Ne dedi? Allahümme'l-Rafika'l-Ala. Ma ile ve ile ve İsrafil Aleym-i Hep onları söylerdi. E arkadaş senin beni gördüğünden fazla Cibril'i görmüş. Elbette onunla ünsiyeti olacak. Sen beni o kadar görmedin. Hazreti Cibril'le kaç kere görüşmüş? Üç binden fazla. Üç binden fazla Hazreti Cibril'in inişi var. Bazen Mukabele okulu hatim yapıyorlar. Kaç saat duruyor? Öyle Cibril gelip benim vın gitmiyor. Kur'an'ın tümünü mukabele yaptılar her sene. Zaten Hazreti Fatıma annemize ne dedi? Vefatına yakın böyle de gel gel gel. Ayşe annemiz hemen bu meselede ne var acaba dedi bu işte dedi. Benim bilmediğim ne olabilir bu haneyi isadet dedi. Ayşe annemiz hemen İşkillendiği mevzu vardı. Çıktı. Ya Fatıma dedi. Baban sana ne sır verdi acaba? Yani şimdi zaten sır olmasa sesli söylese sen de duyardın. Dedi ki babamın sırrını ifşa edemem. Peki o zaman dedi. Sonra vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce Fatıma annemiz ne yaptı? Ağladı. Sonra ya ağlıyor, birden güldü. Ayşe annemiz de bakıyor uzaktan. Ne iştir acaba? Büyük bir meseleler var ama ne iştir acaba? Ne zaman Rasulullah sallallahu aleyhi vefat etti? Fatıma annemiz dedi ki, ''Ey Ayşe, ben senin hatırını sayarım ama babamın sırrını veremezdim.'' Şimdi sır olmaktan çıktı. Ne buyurdu? ''Beni önce çektik dedi ki, kızım dedi, Cibril her sene bana gelirdi, bütün Kur'an'ı benden dinlerdi. Ben okurdum, o dinlerdi, o okurdu, ben dinlerdim, Ramazan mukabelesi. Bu sene iki kere geldi, yani evvelce Ramazan'da bir hatim yapardık karşılıklı, bu sene iki kere yaptı. Ben bunu vefatıma yorumluyorum ki, vahyin tam ümmetime son haliyle okuyup hiçbir şey kaybolmasın vahiden diye, ben bunu vefatıma tevil ediyorum. Vefatım yaklaştı. Başladı ağlama. Ben senden sonra ne yaparım? Fatıma benim parçamdır buyuruyor. Ama on sonra dedi ki üzülme üzülme. Ailemin içinde bana en erken sen geleceksin. Alemlerin kadınlarının efendisi olacaksın. Cennetteki kadınların efendisi sen olacaksın. Sen cennete elinin efendisi olma. Yetmiyor mu sana ey Fatıma? Ben de güldüm, sevindim diyor. Bu da sahih Müslüm hadisi. En sahih kaynaklardan anlatıyorum ha. Ondan sonra Fatma annemize dedi, dedi ki Ayşe annemize durum böyle böyle. Onun için Cibril'i vefat ederken ne dedi? Ey Allah Celle Şanı Celle Cilaluhu ben en yüce dosta kavuşmak istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Ve ma ile ve Mikail'e Cibril ve Mikail ve İsrafil ile beraber seni ziyaret etmek istiyorum. Ben onların Mele ila en yüce meleklere ilhak olmak istiyorum, iltihak etmek istiyorum. Vefatında bile Cibril ile ve Mikail ile ve İsrâfil. O sabah namazı sünnetinden sonraki duayı okuyun, çok okuyun. Eskar kitabında sayfa kaç bilmiyorum şu anda da. O duayı okuyun. Çünkü Cibril Aleyhisselam, Mikail İsrafil Aleyhisselam, İsrafil'in adı geçtiği için onların da şefaatine nail olursunuz İnşallah Onların da hürmetine cehennemden azade olursunuz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların ismini anıyor. Sahih hadis-i evet, bak melekül e, ölüm meleğinin Musa aleyhisselam'a gitmesiyle ilgili hadis-i şerifin kaynaklarıyla ilgili bunun çok izah var. Sahih Buhari'de rakam 1339, ikinci cilt 90. sayfada Ebu Hureyra'yla rivayet ediyor. Sahih'in Müslim hadisinde rakam 2372, dördüncü cilt 1842. sayfada. Atıyor muyuz burada desteksiz? He? Şimdi ilahiyattakiler buna inanır mı? He? Yani inanan vardır da bunlara buna Allah Allah nasıl tokat atabilir arkadaş bilmem ne başlar yorum yapma başlar yorum yapma burada Bukhari Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadis Kur'an-ı Kerim nasıl vahiy hadisler öyle vahiy Bukhari Müslüm'den daha sahip kaynakta da, İslam'da yok ne anlamamaya çalışıyorsun? Mevzu bu, tabi ki Musa Aleyhisselam meleğe vuracağım diye vurmadı ama o ona öyle bir şey ile gelince Musa Aleyhisselam gazaplı bir insan, sinirli bir insan İşte öküzün üzerine elini koydu yazıyor diyor ala metni fevrin, sevr öküz demek, metin sırt demek öküzün sırtına elini koydu, ister bu öküzün kılları kadar sene başı yaşa isterse bölüm gelir başa dedi yani Müsaacam da daha gidelim ya ne yapacağız bu dünyada dedi yani durum bu. Onun için melekler hakkında e, efendim inatikadımızla alakalı olmak suretiyle her birinin vazifeleri var. Ve 3 üçüncü iman edeceğimiz nokta el itiraf şuna inanmak ben eminim Rüşülallah. Melekler içinde peygamberler var mı var yani Allah'ın elçileri var mı var? Meleklerin kendi arasındaki peygamberler biliyorsunuz. Üç büyük melek Cibril, Mikael, İsrafil, Azrail Aleyhisselam'ın Risalet vazifesi olup olmadığında ihtilaf var. Üçünde ittifak var. Bunların hepsi Allah'ın elçileridir. Yursilûm ilâ men yeşâ el beşer Onları beşerden insanlardan dilediğine gönderiyor mu allah Teala? Gönderiyor. Gönderdi mi allah Teala? Gönderdi. Bugüne kadar gönderdi. Bundan sonra artık bir İse Aleyhisselam o da bu ümmetten olarak gelecek, daha peygamber gelmeyecek. Vahide kesildi. Ama bu zamana kadar Allah melekleri gönderdi mi gönderdi? Peki, melekleri melekleri elçi olarak gönderdi mi? Gönderdi. Bir bakarsın Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam'a haber gönderir. Bir bakarsın Mikail Aleyhisselamla ile Cebrail aleyhisselam'a haber gönderir. Bir bakarsın İsrafil aleyhisselam'ı Cebrail aleyhisselam'a gönderir. Şimdi bir soru soracağım. Bitmiştir yani. Göklerdeki müezzin ezanı hangi melek okuyor? He? Can, doğru. Bildiğinde mi söyledin, zuhurat mı oldu? Maşallah. Peki. Dur. Tamam ki illaki hocaları çok dinlediğin için. sakalı değirmende artmadın tabii ki. <gülüyor> Sohbet dinliyorsun. Peki efendim. Cebrail aleyhisselam ezanı okuyorsa, müezzinlik yapıyorsa, imamlığı kim yapıyor? Bir de imamlık nerede yapılıyor? Mihrap neresi? Yetikat göklerde mihrap neresi? Bir de kaç kere ezan okunuyor göklerde? He? Beytül Ma'mur'da mihrabı da bulduk. Beytül ül Mamur'un kapısı, şimdiki Kabe'nin kapısındaki imamın durduğu yer. Tam üstü Beyt-i Mamur onun hizasında. Orada namaz kılınıyor. Peki göklerde kaç kere ezan okunuyor? Her saat başı bir kere, her saat başı ezan var, yirmi dört ezan okunuyor. Evet efendim. Ondan sonra imam kim? Cebrail aleyhisselam müezzinse imam kim ya? Mikail aleyhisselam ye mı Mikail bil beytil mamur Mikail aleyhisselam beyt-i mamurun kapısında imamlık yapıyor. Cebrail aleyhisselam müezzinlik yapıyor. Akla mantığa sorarsan imamlığı kim yapması lazımdı? Cebrail aleyhisselam zannederik Akılla olmuyor? Akılla işte ben diyorum ki din vahiyledir, nakilledir. Ben bunu kastediyorum. Yoksa Doktor bir şey dedi, deprem uzmanı bir şey dedi, bunları dinlemeyin demiyorum ki. Onlarda tabii akıl, tedbir, sebep hepsi lazım. Ama dini meselelerde sen nereden bileceksin göktek ezanı kim okuyor, kaç kere ezan okunuyor, namaz nerede kılınıyor, imamlığı kim yapıyor? Miki Aleyhisselam. Ben de öyle biliyorum da, dedim yani en ufak bir şüphemiz olmasın. Şimdi, demek ki meleklerin böyle vazifeleri var. Meleklerden kim var? Arşı taşıyan melekler var. Eğer sen dersen ki arşı melek taşımıyor kafir olursun. Çünkü ayette ellezine yahmilunel arşe arşı taşıyan melekler diye ayet. Bunu inkar eden kafir olur. Ve saffun. Saf saf dizilmiş namaz kılan melekler var. Bunu inkar eden kafir olur. Ve çünkü ne buyuruyor? Ve inna lena hanussafun. Safat suresi bundan bahsediyor. Biz saf saf dizilmişik. Siz nasıl dünyada namaz safına dizilmişsiniz? Saf saf dizilen melekler var. Hazenetül Cennet, cennetin bekçileri var. Cenneti bekleyen melekler var. Bunları inkar eden kafir olur. Çünkü bunlar Âd-Kerime ve sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Hazenetül Cennet. Sonra Hazenetün Nar. Cehennemin bekçileri olan melekler var. Aliya 15 19 melek var. Bunun ki eden kafir olur, cehennemle görevli. Zebanilerle ilgili rivayet. Ama ayette 19 olduklarını beyan ediyor. Sonra Kazane Tunnar, cehennemin bekçileri ayette geçiyor. Cehennemin bekçisinin adı Malik ismi ismi. Cennetin bekçisi Rıdvan ayette geçmiyor. Hadiste geçiyor. Cehennemin bekçisi ve ne adev ya Maliku ey Malik diye nida diyor. Ayette geçiyor. Malik adında olduğu cehennemin en büyük sorumlusunu. Bunlar hep görevleri belirlenmiş. Ve men kitabe tul amelleri yazan kiramen katibine yalemun ma ayette var ki yazıcı melekler var. Bunlar inkar eden kafir olur. Ve min umledinesu bulutları sevk eden melekler var. Bütün bulutlar meleklerin sevkiyatıyla gidiyor. Onların sürmesiyle emrolunan yerde suyunu boşaltıyor. Bu da rahat isimli melek var. Ve yesbihur radi bihamdihi. Rahat suresi var Kur'an'da. Rahat suresi bundan bahsediyor. Ondan sonra Bulutların meleklerin sevkatiklerine dair ad kelimeler hadis şerifler var. Bütün bunlar ve kadıvaradel Kur'an übüzelki külli evbiexeri. Kur'an yazmışlana bunlar hakkında hep ayet var diyor imam beyakı. Şu abul imamda imam suyuti de bunu oradan nakletmiş bulunuyor. Tabii lew muakkibatun takipçi melekler var yahfazun emniyeli korunmaları için bizi. Bu da ayetle sabitir. Ra'd suresinde bunlara böyle iman etmek farzdır. İmanın şartlarındandır. Amen Ben Allah'a iman ettim ve meleketi meleklere iman ettim. Ondan sonra ne olacak? Bir şey bilmiyor. Soruyorsun bir şey bilmiyor. Erkekliği var mı? Bilmiyor. Dişiliği var mı? Bilmiyor. Sorduk onu o zaman çocuklara. Dişidirler dediler. Çünkü melekleri hep gavurlar falan tasvirlerde, resimlerde, tablolarda, kanatlı falan ama dişi şekli vermişler. Allah muhafaza e, Sordu çocuklara. Meleklere iman saydılar. Yani amen saydılar. E, meleklere imana geldi. Kız mıdır, erkek midir? Söyle bakayım. Toplandılar arabanın başına. Dediler ki kızdırlar. Nereden çıkarttınız kız olduklarını? Dedi Charlie'nin melekleri var ya. Hadi bakalım şimdi. Yani o eski bir filmdi, diziydi. Ama milletin imanını böyle çaldılar. Bir nesli böyle gavur ettiler. Bu filmlerle, bu dizilerle. Yahudi her türlü empozeyi yaptı. ismiyle bile gavur etti milleti yani. Onun için meleklere iman. Meleklere iman böyle bak bir saattir, iki saattir ne anlatıyoruz? Meleklerin bu kadar ayette, hadiste vasfı var diyoruz. Bunları da bilmek lazım. Ama bu söylediğim konular yani önemli. Bunlara göre biz meleklere inşallah iman edeceğiz. Bundan sonraki derslerde, hadis şeriflerde imanımız ne olacak? Artacak ne bakımından nur bakımından niye artacak? E meleklerin yaptığı amelleri okudukça ne yapacağız? Allah'ın azametini anlayacağız. Kudretini anlayacağız. Meleklerin mesuliyetini anlayacağız. Ne vazifeler yaptığını anlayacağız. Alemdeki sırları çözeceğiz. Cihanda neler dönüyor? Kim yönetiyor? Fel müdebbirate emra işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor Kur'an. Ya yönetimi kime vermiş? Onun için Allah Teala Yaratan odur. Ama yönetimi kime veriyor? Meleklerle yürütüyor işleri. Çünkü kendi zatı münezzeh tenezül tenezzül etmez. Gelip senin arsanı, tarlanı zatıyla mı bekleyecek yani? Dolayısıyla meleklere vazifeler vermiş. Yönetimde vazifeler vermiş. Bunları öğrendikçe imanımızın nuru ziyade olacaktır. rahman. Şimdi önümüzde ben gelmeden evvel. Saferin son çarşambası var. Ben sizi seviyorum önümüz ortalık tehlike, her yer beşik gibi sallanıyor, maddi manevi zararlar, şerler etrafımızda dolanıyor. Onun için bu zararlardan kurtulmak için Evliyaullah buyurmuşlar, saferin son çarşamba gecesi Allah'ın yaratacağı uğursuzluklardan, son gününde indirici 320 bin beladan kadınımız, erkeğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz sakınmak için neler okuyacağız? Efendim hangi gece? 22 Ekim Salı'yı ben o zamana kadar buraya gelmiyorum diye değil mi? Salıyı 23 Ekim çarşambaya bağlayan gece Okunacaklar Ondan sonra efendim ee, işte burada yazılmış 12 Fatih-i Şerife, 100 Besmele-i Şerife, 100 Bismillahirrahmanirrahim Onların artık diğer dualar var, Ben şimdi kafanızda kalmaz Lale Gül dergisinin 66. sayfası Bak Reçeteniz bak, reçeteniz Reçeteniz amel edin Biz sizi Allah'a zikredin diyoruz Başka bir şey demiyoruz Sayfa 66'da sonra bir kaba yazılıp su içilecek selem ayetleri, Kur'an'da geçen selam ayetleri selamet getiriyor. Bunu da insanlara dağıtmak lazım ama ben burada değilim, benim size yapacağım bir durum yok. Artık herkes başının çaresine burada baksın. Nasıl yazacak, ne yazacak. 66. sayfada okunacaklar var. 67'de yazılacaklar var. Ondan sonra Ayetel Kürsi'nin sırrı çok önemli bir dua. Bu Ayetel Kürsi duasıdır. Bu mübarek dua okunacak. 69'da bu mübarek dua var. Ondan sonra efendim kardeşlerim, bunlarla amel edersiniz. İnşallah, efendim, belaların defici okunacaklar var, salat-ı münciye var. Bunlar hep ayının son çarşamba günü namazı var. 23 Ekim çarşamba, bak bunu mutlaka bu namazı kılın bak. Bu namaz uzun bir namaz değil. Dört dekattır namaz kılıyor. Fatiha'dan sonra 17 yedi, inatay, inat, beş ihlas, birer de felakmaz okunuyor. Dört dekattır, bu çok önemli bir namazdı. Kaynaklarını burada zikrettim. Ta sayfa 73'e kadar geliyor burayı. Böylece takip edesiniz. İnşallah Rabbim bütün belalardan, bizi de sevdiklerimizde, bütün el kardeşlerimizi de, saferde yağdıracağı, son çarşambada indireceği, bütün nuhusetlerden, şehametlerden, cümlemizi zikriyle, Kur'an'ıyla, esma-i ustasıyla muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Bu derginin bu önemi var. Burada çok önemli zikirler var, dualar var. Onlara bakarsanız, İnşallah urahman. Ben sizi Allah için tavsiye ediyorum. Birbirinize unutturmayın. 66'dan ta 73'ün sonuna kadar Safer ayının son çarşamba gecesi akşam yatsı arasından çarşamba günü salıdan salının akşamı başlıyor. Salının akşam namazı çarşamba giriyor. Salının yani ne günü oluyor? 22 Ekim salının Akşam namazında tetik, camiye, cemaata giriyoruz, çıkmadan okunacakları okuyoruz abi bir bela yağmadan. Feridüddin Genci Şeker Hazretleri, Muinüddin Çeşti Hazretleri, bütün evliyanın, reislerin, 320 bin belanın o gece yağdığını görüyoruz diyor. Ama bunun hadiste yeri var mı? Var. Ne müstemir. Ayın son çarşambası, uğursuzluğu süre gelen... Efendim allah Teala'nın at kavmini batırdığı, helak ettiği, azapları gönderdiği gündür bu hadisleri İmam Suyuti Cami-ü Sahır'da zikrediyor ki uydurma rivata'ya yer vermeme garantisi vermiş kitabın başında. Birçok kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. Onun için Safar ayı kitabında bunun bütün delilleri, benim Safer ile ilgili kitabım var, orada bütün deliller mevcut. Bütün kavimlere gelen azaplar çarşamba günü geldi, i̇bn Abbas'ın hadis-i şerifte var. Allah Teala gelecek bütün yakınımızda, uzağımızdaki belalardan, afatlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Vatanımızı muhafaza eylesin. İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Bütün kardeşlerimizin, yurttaşlarımızın evlerini ocaklarını muhafaza eylesin. Allah zikrinden grafile eylemesin. Duasından mahrum eylemesin. Duaden mahrum olmaz. Duaden mahrum olmaz. Biz size dua edin diyoruz, zikredin diyoruz. Ben de yapıyorum bunları. Ben de korkuyorum. Başıma ne bela gelecek. Hepimiz Allah'a yalvaralım. Allah'tan isteyelim. Biz kimseyi Allah'tan gayrinden bir şey isteyin diye yönlendirmiyoruz. Biz Allah'ın isimleriyle, Allah'ın namazlarıyla, Allah'ın salatlarıyla değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okunan salavat-ı şerifeyle hürmetine Allah'ın afatları kaldırsın, muhafaza eylesin cümlemizi Amin. Bu kitabı da tavsi tavsiye ettimse İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin bu çok methettiği, bahri mabud Allah'ın denizi deryası dediği bu mübarek zatın Ebu Vekir Hanbeli Hazretleri Ebu Bekri Müdavud elhamdülillah, bu Arapça müritlerin edepleri, muratların edepleri, sohbetlerin edepleri, ihvanın edepleri, çok kıymetli bir eser. Bunu Arapça diye siz okuyamıyorsanız da mutlaka Bursa'da bunca medreseler var, kız medreseleri var, erkek medreseleri var. Hayır yapın, alın, hoca efendileri en azından verin, ders yapsınlar bundan size. İsmet Garibullah Büyükşeh Efendi diyor ki, bu kitap Derya diyor. Bu zat Allah'ın deryası diyor. Ben bunu ta Almanya'da buldum bu kitabı. Türkiye'nin kütüphanelerinde yok. Almanya'dan buldurdum, getirttim kütüphaneden, dizdirdim. İsmet babamız methettiği için hepinizi arz ediyoruz. Hepinizin talebe tanıdıklarınız, hocalarınız var. Kız erkek medreseler var. Hayır yapın, alın, dağıtın inşallah. Onlar okusun, size ders yapsın, vaaz etsin. Bütün ümmete bu edepler Allah'ın dininin edepleri neşr olsun inşallah. Sizleri de Allah'ın buna vesile eylesin. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi. Elâ ilâhe illallah. Vallahu ekber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme nâs'eluke'l cennet ve na'ûzü minen nâr. Allahümme nâs'eluke'r ridâke vel cennet ve na'ûzü bike min sehaketike ven nâr. Allahümme nâs'eluke'l cennet ve mâ qarribe ilâhum kavlünâ ve amal. Ve minen nâr ya Rabbi üç kere cennet isteyene, cennet duyar dile gelir, hadis sahiptir Biz üç kere cennetini istedik Ya Rabbi. Sen fazl keremine cennetine de eşittir Ya Rabbi. Onu bize talip eyle Ya Rabbi, rahip eyle Ya Rabbi. Cennetinde bunları bana nasip eyle diye duasını kabul eyle Ya Rabbi. Azabından gazabından üç kere sığındık. Cehennemde dile gelir buyuruyorsun, Habibim bize bildirdi bunları Ya Rabbi. Cehennem duyar dile gelir, bunları benden azâd eyle, bunlar benden sana sığındılar diye. Biz dua ettik ya Rabbi, cehennemini de ya Rabbi, bize bu hususta duacı eyle ya Rabbi, şefaatçı eyle ya Rabbi. Bizim ondan kurtulmamız için, korunmamız için duasını nasip eyle ya Rabbi. Allahümme nâne s'elüke, <gülüyor> min ma s'eleke min nebiyyüke, Muhammedun sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem. Ve ne'audibike mis'erimes te'âdeke min Muhammedun sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem. Bentel müsteğaran ve alek alaah, vela hul ve vela kuvvet illa billah ile alil azzeim. Allah mnaşeluk bni al-kiir kli agli ma agli ma alimnâm neh ma lem nâle. Nâudubuk bni al-šer kli agli ma agli ma alimnâm neh ma lem nâle. Allah mma qadzayt al-nâm qadzafaj alakubu tarshada. Allah mra bnaat al-nâm lduku râhmettu mheyyi al ya Rahman, Rahimîn. Ya Rahman, Rahim, Ya Uzaktan, yakından, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden bu kardeşlerimiz burada cem oldular. Cennette de cemeyle ya Rabb. Ya Rabbi, hasan i Basri buyuruyor. Bir cemaat zikir ilim meclisinde bulunursa içlerinde bir tane bile cennet eli bulunursa Allah onu öbürlerine şefaat çıkılar. Burada ne dostlarım vardır onların şefaatleriyle hepimizi cennetine dahil eyle ya Rabbi. Sen Fazru Kerem'inle bizi zikir ve ilim meclisinden mahrum etme ya Rabbi. Sen Fazru Kerem'inle bugün meleklerini bize okuttun, tanıttın, anlattın, anlattırdın, konuşturdun, ilham eledin, Kurban oldum sana Allah'ım. Hazreti Cibril'i ve Mika'i'li ve İsraf'i'li ve Ajra'i'li ya Rabbi. Aleymus Salatü Vesselam hadaratını. Ya Rabbi diğer Melake-i Kiram'ı sağımızda solumuzda görevlendirdin. Kiramen Katib'i. Çeteve-i kiramı, Ya Rabbi, Ya Rabbi bizi korumakla görevlendirdin. Hep ayetlerinde beyan ettin. Muhakkıbat-ı kiramı, Allah'ın bizden hoşnut ve razı eyle Ya Rabbi. Onlara da rezil olmaktan bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Onları da üzmekten, çünkü biz günah işlersek onlar da üzülüyorlar. Biz, on, bizi Ya Rabbi günahlara düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı onları da bizim hakkımızda şefaatçi eyle. Sen razı olmadan şefaat edemezler. Rızanı bize helal eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbel alemin ve Ya hayran nasirin veya hayr al fatihîn ya rabbi isimleri zikredilen melek-i kiram hürmetine allahım ya rabbi sayısız yarattığın cümle melek-i kiram hürmetine şurada dolmuş bizden kat kat fazla olan melek-i kiram hürmetine onların istiğfarlarına bizi ehil eyle ya Rabbi ve estağfirûne limen arşı taşıyan melekler dünyadaki müslümanların günahı istiğfar ederler kuran'da sen be beyan ediyorsun Bizi onların dualarına, istiğfarlarına ehil eyle ya Rabbi. Laik eyle ya Rabbi. Mazhar eyle ya Rabbi. Onların duaları ile, affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. cehennemden şüphatle azad eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Ailelerimizi yâr eyle ya Rabbi. İtaat kâr eyle. Rızan üzere muaf, şeraata muvafık işlerde itaat kâr eyle ya Rabbi. Şeratsız istemekten, istetmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an, sünnet ocağına, zikir ocağına tebdil eyle, ya Günahlarımızı, ya Rabbi, sevaplara, hasenata tebdil eyle, ya Rabbi. Bütün afaat, semaviye, muhafat, arabiyyeden, ya Rabbi bizleri de, Bursa'mızı, İstanbul'umuzu, ya Rabbi vatanımızın, ülkemizin bütün vilayetlerini, ilçelerini, belden ve bütün İslam vatanlarını muhafaza eyle. Bir Müslüman olan yurdu, ya Rabbi evi ocağı dahi, muhafaza eyle. Dünyanın neresindeyse muhafaza eyle, ya Rabbi alemin. Veya ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Amin diye dillerin nar cehennemden azadeyle, cemiyü müşkilatımızı hallu asaneyle, cümlemizin sıkıntılarını ferahate tebdil eyleyle. Amin dualarımızın kabulü için buyurun. Essalatü vesselam aleyke ya Resulallah. Salatü vesselam aleykum ya Habibi Allah. Essalatü vesselam aleyke ya, ya Seyyid el-evvelin vel ahirin. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفِعُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى Ve وَالْحَمْدُ ya يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Bizden evvel vefat etmiş cemaatlerimizden, şu anda hayatta olsalar burada olacak olan kadın erkek cemaatlerimizden, 30 seneden beri, bu, 40 seneden beri bu Bursa sohbetimizde bir kere dahi iştirak edip, imanla ölen kardeşlerimizden, geçmişlerimizin ruhları için, bu cemaati Müslüminin geçmişlerinin, Ya Rabbi sevdiklerinin, Ya Rabbi Cümle müminin-i mümdat ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun resulullah. Fî kulli lemhetin ve nefesin adede mâvsu'ahu ilmullâh. Allah, Allah, Allah, Celle, şanuke celle celaluke. Ya Rabbi alemin, bir kere aşk ile Allah lafzayı celal okusa, Ya Rabbi sonbaharın yaprakları gibi bütün günahlar dökülür vuruyor Mevlid sahibi Ya Rabbi. Bursa'da medfundur o mübarek zat Ya Rabbi. Bu kelime-i şeh şehadetleri, tevhidleri okuyamıyorlar, onlar şimdi vefat etmişler. Hayatlarında okuduklarına bağışla Ya Rabbi bizlerden de bu hediyelerimizi hibe eyledik. İhsal ile eyle Ya Rabbi, ruhaniyetlerini haberdar eyle Ya Rabbi. Allah'ım amin Allah'ım mâmin. Sallallâhu teala ala seyyidina. وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰهُ عَالِيَ صَحْبِهِ سَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ Amin. Yarın Bolu'da saat iki buçuktan sonra inşallah Hayrettin Tokadi dergahında sohbet olacak. Ee, çok güzel feyizli sohbet oluyor. Bütün evliya civarımız hep evliya kabirleri var. Onun için orada çok ruhaniye tahsil oluyor. Oradaki sohbete de o civardan efendim Düzcedir, Gerededir ve Ankara'ya kadar o civardan cemaatler soruyorlar. İnşallah öğlen namazını müteakiben orada da sohbete e, davet ediyoruz, müsait olanları. Haftaya pazar, yarın değil haftaya pazar değil mi bizim 13 Ekim? Ondan sonraki mi de? Ha o zaman 13 Ekim'de bizim Ahmet Yesevi Hazretlerimizi anma programımız var. Halkalı'da sitemizden adres beyan edilmiş, Haydar listesinden adres beyan edilmiş. Büyük bir yer, kadın erkek müsait, çok büyük bir salon, çok ilmi insanlar gelecekler. Ahmet Nesemi çok güzel anlatacaklar. Biz de kısa bir konuşma yapacağız. İnşallah bir evliyayı tanımak için, bir büyük Allah dostunu tanımak için hem de Türklerin atası, velilerin de sultanı, öyle bir büyük zatı tanımak için bu meclis kurulacak kadın erkek yer var. Sizleri de davet ediyorum. Müsait olanlar pazar, pazar olduğu için hepiniz müsaitsiniz. Saat 13'te başlıyor. Halkalı'da salonun adresi sitelerimizde yazıyor. Bir veliyi tarihçesini yazan onun şefaatine mutlaka nail olur buyuruluyor. Biz yazmaktan aciziz. Madem ilmimiz yok, araştırmacı değiliz. Bu işi araştıran uzmanlar onu anlatacaklar. Biz de dinlemek suretiyle şefaatlerine nail olalım inşallah. Onun için sizleri de bu suretle davet ediyoruz. Allah Teala dostlarının şefaatlerine, himmetlerine nail eylesin. Anılarını canlı tutmaya bizi muvaffak eylesin. Dostlarını tanıtmaya muvaffak eylesin. Düşmanlarıyla ilişki kurmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ila sharaf al sallallahu taala ve sellem ve ali ve sahabe Osman Orhan ali ve salihin ve şuhada. Fi hadi al-balde